Ne estağfirullah, ne bismillah, elhamdülillah, ve selamu ala rasulillah. Hac ibadeti temel ritüelleriyle Hazreti Adem'e, piratiğiyle Hazreti İbrahim'e kadar dayanır. Ancak bize Hicretin 9. yılında, miladi 631'de olunmuş bu ilk hacca, Hz. Ebubekir Bekir radıyallahu anh, hac emiri vasfıyla gönderilmişti. O seneki elçiler ve seferler, Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın Medine'de kalmasını gerekli kılmıştı. Lakin bir sene sonra haccını ifa etmişti. Bu hac, onun ilk ve son haccı olmuştu. Dikkat çeken ayrıntı hacdan döndükten sonra kendini tüm dünya işlerinden çekip camiden eve, evden de camiye, suya sabuna dokunmayan bir yaşam tarzını benimsememiş olmasıdır. Hayatının her döneminde aksiyon peygamberi olan ve böylece yaşayan Resulullah aleyhisselam hacdan döner dönmez, Dünyanın süper gücü Rumlara, Bizans'a karşı sefer hazırlığı başlatmıştır. Resulullah Aleyhisselam Medine'de bulunduğu müddetçe bir kere hac yapmıştı. Bu hacı Abdullah bin Ömer'e göre veda haccıydı. Çünkü Allah Resulü bu hacda Müslümanlarla vedalaşmıştı. Abdullah bin Abbas bu ismi pek hoş görmezdi. Bunun yerine Haccetul İslam demeyi tercih ederdi. Resulullah Aleyhisselam bu hacda Müslümanlara hac Amelini bizzat bilfiil Gösterdiği vakfeleri, cemreleri, tavaf öğretti, halal ve harama dair şeyleri bildirdiği için bu hac Haccetul bela olmuştur diyenler de vardır. Maide Suresinin üçüncü ayeti ve da sırasında nazır olduğu için Haccetul tamam ismi de verildiği olmuştur. Bu mübarek haç seferinde Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın izlediği güzergah e, Bendeniz'in Peygamberimiz Hazreti Muhammed'in hacci isimli küçük risalesinden 130 sayfa kadar da kuraki resim ve detaylarla bildirilmişti. Şimdi size arz edeceğim notlar da onun kaynaklığında olacak. Allah Resulü'nün güzergahı, ana atlarıyla, meydan çıkışla beraber, Melel, Seyyale, Tepesi, Erküzzebiye, Revha, Munsaraf, Üsaye, Arç, Lahia, Cemel, Sukya, Ebva, Vettan, Cuhve, Kudeyt, Usfan, Gamim, Merrur Zahran, Serif, Zitva ve Mekke olacak şekilde olmuştu. Resulullah Aleyhisselam Hicretin 10. yılında yani miladi 632'de Zilkade ayında yani Şubat ayında hac için hazırlık yapmıştı. Kendisiyle birlikte hacca etmek üzere hazırlanmalarını da Medine'deki Müslümanlara haber ettirmişti. Medine dışındaki Müslümanların da bu hac için hazırlanıp Medine'de toplanmalarını ilan ettirmişti. Bunun üzerine Medine'de pek çok insan toplanmıştı. Herkes Allah Resulüne uymanın çaresini arıyordu. Haccı onun yaptığı gibi yapmak istiyordu. Binekli veya yaya olarak gelmeye gücü yetenlerden hiç kimse geri kalmamıştı. Resulullah Aleyhisselam'la birlikte hacca gidenlerin sayısının 114.000 veya 124.000 hatta bundan çok olduğuna dair de rivayetleri görüyoruz. Zaman 22 Şubat 632 Hicri 25 kade Cumartesi Resulullah Aleyhisselam Müslümanlara hep hacdan bahsetti. İhrat buyurduğu hutbesinde, ihramın, haccın vacip ve sünnetlerini anlattı. 25 dil kade, yani 22 Şubat cumartesi, öğle namazının farzını mescitte dört kat olarak kıldırdı, mescide de Medine'de yerine Ebu Dücanetüs Saidi'yi veya Sıbâ bin Urfutâ'yı vekil bıraktı. Ağmâ sahabe, Abdullah bin Umumektub'un da yerine bırakıldığını anlatan rivayetlerde vardır. Resulullah Aleyhisselam'ın bu hacda kurban edilmek üzere sürdürdüğü develerin sayısı yüzü bulmaktaydı. Buna Hazreti Ali'nin Yemen'den gelirken getirdiği zekat develeri de dahilli. Resulullah Aleyhisselam Medine'den sürdürdüğü kurbanlık develerin üzerine Naciye bin Cündübü Memur kıldı. Naciye'nin yanında yardımcı olarak eşlemlerden iki genç de bulunuyordu. Resulullah aleyhisselam ve eshabı saçlarını taramış ve güzel kokular sürünmüş, izar ve ridalarını yani ihramlarını giymiş oldukları halde. Zirkade ayının çıkmasına beş gece kala cumartesi günü Medine'den yola çıktılar. Şecere yolunu tuttular Resulullah Aleyhisselam Medine'den Mekke'ye giderken Şecere yani Zülhuleyfe Mikat Camii yolunu tutar Ve Şecere yani Zülhuleyfe Mikat Camii mescidinde namaz kılardı Mekke'den Medine'ye dönerken de Şecere yani Zülhuleyfe Mikat Camii mescidinden Daha aşağıda bulunan Medine'ye yakın olan muarres yoluyla girip vadinin ortasındaki Zülhuleife'de gecelemeyi, namaz kılmayı ve sabahleyin Medine'ye hareket etmeyi adet edinmişti. Zülhuleife Medine'lilerin ihrama girdiği mikat yeridir. Resulullah aleyhisselam oraya varınca ikindi namazının farzını iki rekat olarak kıldırdı. Resulullah aleyhisselamın ashabının ve kurbanlıklarının Gelip yanına toplanmalar için Zülhüleyfe'de gecelediği oldu. İkinci gün 26 Zilkade Mecret'in 10. yılı Miladi olarak 23 Şubat 632 Pazar günü Resulullah Aleyhisselam'ın hanımları ve kızı Fatıma hac yapmak için hevdeciler yani develerin üstlerindeki küçük çadırlar içinde Zülhüleyfe'ye geldiler. Ashabın hanımları ve çocukları da bu mübarek yolculuktan geri kalmamışlardı. Gönderilen kurbanlıklar ve hac için yola çıkan Müslümanlar da gelip Resulullah Aleyhisselam'ın yanında toplandılar. Hazreti Osman'la Abdurrahman bin Avf da gelip Zülhüleyfe'de Resulullah Aleyhisselam'a kavuştular. Resulullah Aleyhisselam Salli fi hazel vadil mübarek <Sessizlik> ve kull umreten fi haccad bana Rabbim tarafından gelen Cebrail, bu gece bu mübarek vadide, vadile i namaz kıl ve umre içinde hacca niyet ettim de buyurdu. Resulullah aleyhisselam, ölü namazının farzını orada iki rekat olarak kıldırdı. Orada iki rekatte ihram namazı kıldı. Devesi kasvaya bindi kasvanın üzerinde dört dirhem bile etmeyen eskimiş küçük bir semer vardı. Resulullah aleyhissalatü vesselamdan yıllar sonra Abdullah bin Ömer yanından geçen Yemenli bir haç kafilesi görmüştü. Yükleri deri, develerinin yuları ise derar denilen ottandı. Kim Peygamber ile beraber yapılan veda açına katılan, Resulullah ve ashabının gelişini görmek istiyorsa, bu kafileye baksın dedi. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam, Allah'a hamdü senada tesbih ve tekbirde bulunduktan sonra, Allahümme hiccatun la riya'e ve la sum'â. Ey Allah'ım, bunu bana içinde riyâ ve süm'â, gösteriş ve şöhret bulunmayan, mebrur ve makbul bir haç kız diyerek dua etti. İhrama girdi. Lebbeyk, Allahümme lebbeyk, lebbeyke lâ şerîke leke lebbeyk, innel hamde ve ni'mete leke vel mulk, lâ şerîke lek. Buyur Allah'ım buyur, emrine amadeyim buyur, senin eşin ve ortağın yoktur, buyur, hamd, övgü sana, şükür, teşekkür sanadır, nimet senindir, mülk senindir, senin eşin, benzerin ve ortağın yoktur diyerek telbiyeye başladı. Sizden kim hac ile umre niyet etmek isterse bunu yapsın. Sizden kim yalnız hacca niyet etmek isterse öyle niyet etsin. Sizden kim de yalnız umre niyet etmek isterse o da umre niyet etsin buyurdu. Hz. Ayşe radıyallahu anha annemiz Bizlerden kimi umre niyetiyle ihrama girdi, kimi hac ile birlikte umre niyetiyle ihrama girdi. Kimimiz de yalnız hac niyetiyle ihrama girdi demişti. Resulullah Aleyhisselam "Atani Cibrilu fa amrani an anura ashabi an yerfa'u aswatehum bi ihlali ve talbiya Cebrail bana gelip ''Eshabıma, yanımda bulunanlara telbiyede seslerini, yükseltmelerini emretmemi bana emretti.'' ''Ve ya Rasûlallah, telbiyede seslerini, yükseltmelerini, eshabına emret. Çünkü bu haccın alametlerindendir.'' Bir adam, ihram olarak ne gibi bir elbise giyebileceğini sordu. Allah Resulü ''Gömlek, sarık, don, mesk giymeyiniz ancak ayakkabı bulamayan kimse mesk giysin. Ama mesleri topuktan aşağısından kessin. Safran veya ala cehri ile boyanmış hiçbir elbise giymeyiniz buyurmuşlardı. Hz. Ebu Bekir'in zevcisi Esma binti Umeys Zülhüleyfe'de Muhammed bin Ebu Bekir'i doğmuş. Resulullah aleyhissalatü vesselama haber gönderip ben ne yapacağım diye sormuştu. Yıkamda bir elbise ile kuşak sarın ve ihrama gir buyurdu. Resulullah aleyhisselam ve mehcidinde namaz kılıp devesi kasvanın üzerinde beyda düzlene çıktığı zaman Resulullah'ın önünde, sağında, solunda ve arkasında göz alabildiği kadar uzaklara uzanan binitli veya yaya insanların akıp gittiği gözüküyordu. Yolda gelip katılanlar da sayısız olmuştu. Resulullah aleyhisselam beyda yolunu takip ederek ertesi gün sabahleyin Melalil Vadisi'ne akşama doğru da şeref Seyyale, Es-Seyyale'ye vardı. Akşam ve yatsı namazlarını orada sabah namazını da Seyyale ile Revha arasında olan ve Revha'ya Seyyale'den daha yakın bulunan Irk-ü Yolun sağındaki mescitte kıldı. Revhada konakladı. Musa aleyhisselam, Revha vadisine 70 bin kişiyle uğramıştı. 70 peygamber gelip, Bu vadide namaz kılmıştı. Resulullah aleyhisselamın atalarından, Muğdar bir nizamın kabri de buradaydı. Resulullah aleyhisselam, Revha vadisi hakkında, Bu vadi, Cennet vadilerindendir buyurmuştu ve şöyle diyordu Nûmûsâ bin İmran'ı bu vadide kısa saçaklı aba içinde ihrama girmiş bir halde görür gibiyimdir Varlığım kudret elinde bulunan Allah'a yemin ederim ki Meryem'in oğlu da hac veya umre edici ya da her ikisini birleştirici olarak muhakkak Fetihrevhaye gelecek telbiye getirecektir buyurdu Resulullah aleyhisselam revhada deve üzerinde bir kafileye rastlayıp onlara selam verdi ve siz hangi kavimdensiniz diye sordu. Onlar müslümanız, müslüman kavmiz dediler. Onlar da ya siz kimsiniz diye sorunca Resulullah aleyhisselamdır diye cevap verdiler. Bu cemaat arasında deve üzerinde hevdeç içinde bir kadın ve kadının yanında da küçük bir oğlu bulunuyordu. Kadın, oğlunun kolunu tutup, hevdeçten dışarı çıkararak, ''Ya Resulallah, bunun için hac var mıdır?'' diye sordu. Allah Resulü, ''Evet, sana da bundan dolayı ecir vardır.'' buyurdu. Resulullah Aleyhisselam, revhadan hareket etmiş, ikindi akşam ve yatsı namazlarını, munsarafta kılmıştı. Resulullah Aleyhisselam, munsaraftan ayrılıp, sabah namazını, Esayede kıldırdı. Esayeden hareket edip üçüncü gün acıda sabahladı. Hazreti Ebu Bekir Medine'de Resulullah'a Benim yanımda bir deve var. Azığımızı onun üzerine yükledim demişti. Resulullah Aleyhisselam da öyle olsun buyurmuş. Un ve sevik azığını Hazreti Ebu Bekir'in bu devesine yükletmişti. Resulullah'ın selamına Hazreti Bekir'in yiyecekleri böylece bir devede yüklü bulunuyordu. Hazreti Ebubekir'in uşağı Ukbe bu azık devesinin üzerine binmekteydi. Dinlenmek için Es'ad'e konakladı ve Ukbe'nin de deveyi çökerttiği sırada Ukbe uyuya kalmıştı. Deve çöktüğü yerden kalkarak yularını Ukbe'nin elinden çekip almış, vadenin içine doğru gitmiş. Ukbe uyanınca kalkıp yola devam etti. Devenin de yolda gittiğini sanıyordu. Deveyi arıyor, soruyor fakat hiç kimseden bir haber alamıyor, işitemiyordu. Resulullah Aleyhisselam'ın acıda konakladığı ve konak yerinin önünde oturduğu sırada Hz. Bekir gelip Resulullah'ın yanında oturdu. Hazreti Ayşe de öbür yanına oturdu. Esma Hatun gelip Hazreti Ebubekir'in yanına oturdu. Böyle Hazreti Ayşe'nin Resulullah'ın yanında, Esma'nın da Hazreti Ebubekir'in yanında oturdu. ve Hazreti Ebubekir'in ise Uşa Ukbe'nin gelmesini bekleyip durduğu bir sırada öğleye doğru Ukbe yalnız başına devesiz çıkıp gelince Hazreti Bekir ona deven nerede?" diye sordu. Ukbe "Dün gece onu kaybettim." dedi. Hazreti Bekir ''Keşke o yiyecekler yalnız bana ait olsaydı. Gam değildi fakat Allah Resulü ile ailesine de aitti.'' diyerek Ukbe'ye verince ''Allah Resulü, şu ihramlı kişiyi görüyor musunuz? Bakınız ne yapıyor?'' diye Hazreti Ebu Ukbe'ye sataşmaktan men etti. Azık devesinin kaybolduğunu haber alınca eşlemlerden natleler bir çanak içinde hays yemeği getirip Resulullah'ın önüne koydular. Kaisi yemeği çekirdeği çıkarılmış hurma, sade yağı veya kuru yoğurta iyice karışık e, yapılan bir yemek. Resulü Aleyhisselam'ın önüne koydular. Allah Resulü, gel Ebu Bekir, Allah sana nefis ve tatlı bir yemek gönderdi buyurdu. Hazreti Bekir, okbeye hala kızmaya devam ediyordu. Resulü ''Sakin ol, bu iş ne sana ne de seninle birlikte bize aittir. Hizmetlin senin deveni kaybetmemeye son derece istekliydi.'' buyurdu. Resulullah aleyhisselamla, Resulullah'ın ev halkı ve Hazreti Bekir ve Hazreti Ebu Resulullah'ın yanında bulunan herkes o yemekten doyuncaya kadar yediler. Aradan çok geçmemişti ki, halkın artçılığını... Sevk yapmakta olan Adıyaman'ın ve aslında Türkiye'mizin müşerref olduğu kutlu sahabe, Safvam-ı Muattal radıyallahu anh azık devesini getirip, Resulullah aleyhisselamın çadırının önünde ıhtırdı ve Hazreti Bekir'e bak, metaandan bir şey kaybetmişsin dedi. Hazreti Bekir bakıp, su içtiğimiz kaptan başka bir şey kaybetmemişiz deyince, işte kap benim yanımda dedi Ukbe. Hazreti Bekir, gönül alıcı bir üslupla, Allah sana emaneti edave teslim ettirdi, dedi. Yüce Allah'ın Resulullah'a azık devesini gönderdiği sırada, Sa'd bin Ubade ile oğlu Kays bin Sa'd bin Ubade de, bir deveye yiyecek yükleyerek Resulullah'a teslim etmek üzere gelip, çadırının kapısı önünde durdular. Sa'd bin Ubade, ya Rasulallah, yiyecek devenin uşakla birlikte kaybolduğunu işittik. İşte bu yiyecek yüklü deve onun yerinedir dedi. Allah Resulü Aleyhisselam, Allah bize yiyecek yüklü devemizi getirdi. Siz artık yiyecek yüklü devenizi geri götürünüz. Allah size onu mübarek kılsın. Ey Ebu Sabit, Medine'ye geldiğimiz günden beri bizi ahlamak için yaptıkların yetmiyor mu buyurdu. Saat bin Ubade, Ya Resulallah, biz İslam nimetinden dolayı Allah'a ve Resulüne minnettarız. Vallahi ya Resulallah, mallarımızın içinden senin almış olduğun şeyler, bize bırakmış olduklarından daha sevgilidir, dedi. Allah Resulü, Ey Ebu Sabit! Doğru söylüyorsun. Felaha ve kurtuluşa ermiş olduğunu müjdelerim. İyi insan, iyi ahlak, Yüce Allah'ın elindedir. Allah'a, İyi ahlakı kime bağışlamayı dilerse ona bağışlar. Allah sana iyi ahlakı bağışlamış bulunuyor buyurdu. saat bin Ubah hamdolsun Allah'a ki o bana bunu yaptı dedi. Sabit bin Kays ya Rasulallah. Saad'ın ev halkı, cahiliye çağında da ulumuz, kuraklık ve kıtlık yıllarında da bizim yediricilerimizden ikramcılarımızdandı dedi. Resulullah Aleyhisselam: insanlar bir takım madenler ve cevherlerdir. Onların cahiliye çağında iyileri, İslamiyet çağında da iyilerdir." buyurdu. 4 ve 5. günler. Hicri 28-29 Zilkade 10. Miladi 25-26 Şubat 632 Salı Çarşamba günü. Arıçtan Lahic Cemele Resulullah Aleyhisselam lahi Cemele varınca ihram halinde bulunduğu halde başındaki şekika denilen baş ağrısı nedeniyle rahatsızlıktan dolayı orada başının üstünden kan aldırdı, hacamat yaptırdı. Resulullah Aleyhisselam lahi Cemel'den hareket ederek Şükya'da konakladı. Altıncı gün bir Zilhidçe 10'da, miladi 27 Şubat 632 Perşembe günü, Lahicemerden i hareket etti. Allah Resulü Aleyhisselam, Sukiya'dan hareket ederek sabahleyin evvaya vardı. Allah Resulü'nün anneciği, Amine'nin kabri buradaydı. Yedinci gün, hicretin ikinci yılı Zilhicce ayında, onuncu hicri yılda, Miladi 28 Şubat 632 Cuma günü, Cuhve'den bir müddet konakladıktan sonra ayrıldı. Hum yakınında yolun sonunda bulunan mescitte durup namaz kıldı. Allah Resulü Aleyhisselam, Ezrak Vadisi'ne uğradığı zaman bu hangi vadidir diye sordu. Ezrak Vadisi'dir ya Resulallah dediler. Allah Resulü, Hz. Musa'nın şehadet parmaklarını kulaklarına koyup yüksek sesle telbiye ederek bu vadiden geçişini görür gibiyim buyurdu ve daha sonra bir tepeye kavuştukları zaman, Her şah şey veya lef tepesidir dediler. Resulullah aleyhisselam, Hz. Yunus'un yılları hurmalifinden olan kırmızı tüylü bir devenin üzerinde, sırtında yünden bir aba bulunduğu halde, buradan telbiye ederek geçtiğini görür gibiyim buyurdu. Sekizinci gün, Hicri üçüncü zilhicce, onuncu yılda, Miladi 29 Şubat 632 cumartesi Kudeytten Usfan'a doğru yola çıktılar Kudeytten ayrılarak müşellele uğradı ve orada durup namaz kıldı 9 gün yani 4 ilitçe onda, yani 1 Mart 632 pazar günü Usfan'dan serife yolculuğu. Resulullah Aleyhisselam pazar günü Usfan'a vardı. Usfan vadisine varıp kavuştukları zaman Resulullah Aleyhisselam Ey Ebu Bekir! Bu hangi vadidir diye sordu. Hazreti Ebu Bekir Usfan vadisidir ya Resulallah dedi. Bunun üzerine Resulullah Aleyhisselam Hud peygamberin Salih peygamberin de Bellerine aba tutunmuş, bellerinden yukarılarını alacalı kumaşla bürümüş, genç, kırmızı, yuları hurma lifinden, dişi deve üzerinde oldukları halde, beyt-i atiki tavaf ve ziyaret için telbiye ederek geçmiş olduklarını haber verdi. Resulullah pazartesi günü Merru Zahra'na uğradı ve akşama kadar oradan ayrılmadı. Resulullah Aleyhisselam uğradığı yerlerde Müslümanlara imam olup namaz kıldırmış ve namaz kıldırdığı yerlere de mescitler yapılmıştı. Resulullah Aleyhisselam Ömer-ü Zahran'dan ayrılıp şerife geldiği zaman güneş battı. Şerif'e geldikleri sırada Hazreti Ayşe bayanlara özel hali görülüp ağlamaya başladı. Allah Resulü Aleyhisselam, seni ağlatan nedir diye sordu. Hz. Ayşe Vallahi bu yıl hacca çıkmamış olmamına kadar isterdim deyince Ne oldu sana? Galiba sen özel hale masar maruz kaldın buyurdu. Hazreti Ayşe Evet ya Resulullah deyince Allah Resulü Ey Ayşe bu Allah'ın Adem'in kızlarına yazdığı bir şeydir üzülme sen hacıların yaptığını yap yalnız temizleninceye kadar yani adet halin geçip gusül almadıkça Beytullah'ı tavaf etme buyurdu Resulullah Aleyhisselam senin yeteğin arasına iki yokuş arasındaki yola gelip kavuştu geceyi orada Zituva vadisinde geçirdi 10. gün Hicri 5 Zilhicce Miladi 2 Mart 632 Pazartesi Sabah namazını orada, sarp bir tepe üzerinde, bir semure ağacının altında kıldı. Resulullah'ın namaz kıldığı yer, Zituva Mescidi'nin yapıldığı yer olmayıp, bundan biraz daha aşağıdaki sarp tepe üzerindeydi. Yeni inşaatlarda, orası da maalesef Mescid-i Haram'ın çevresinin düzenlenmesi adı altıyla yıkılmaya maruz kaldı. Resulullah aleyhisselam sabahleyin Zituva kuyusunda guslettikten sonra devesi kasvaya binip gündüz kaba kuşluk vaktinde hacun üzerindeki Mekke'nin yukarı tarafına düşen Keda'dan yokuştan Mekke'ye girdi. Resulullah Kabe'nin Benişeybe kapısına kadar ilerledi. Beytullah'ı görünce ellerini kaldırdı ve اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما وتكريما ومهبة وزد من شرفه وكرمه ممن حجه او اعتمره تشريفا وتكريما وتعظيما وبره اللهم انت السلام ومنك السلام حينا ربنا بالسلام اي اللهم bu beytinin şerefini, ululuğunu, heybetini, geçerliliğini, sürümünü arttır. Ona hac ve umre ile tazimde bulunanların da şereflerini, heybetlerini, tanzimlerini, tazimlerini ve iyiliklerini arttır diyerek dua etti. Resulullah Aleyhisselam, ridasının, yani ihramın üst kısmının, bir ucunu sağ koltuğunun altından alıp sol omuzunun üzerine almış ve sağ kolunu açmış olduğu halde Mescid-i Haram'a girip doğruca hacerül Esved köşesine vardı. Ve onu istilam etti. İstilam ederken Resulullah'ın gözleri yaşla doldu. Hacer-ül Esved'i öptü, ellerini onun üzerine koyduktan sonra yüzüne sürdü. Allahım ve imanen ve taslıyıkan bir kitab ve vefa an bir ahdik Vatiba el sun netine Muhammed'in Sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ım sana iman ederek kitabını tasdik ederek Ahdine vefa göstererek, ve peygamberin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine uyarak bu tavafı yapıyorum deyip Hacer-i köşesinden tavafa başladı. Tavafın ilk üç devresinde adımlarını kısaltıp omuzlarını silkeleyerek hızlı ve çalanı yürüdü. Biz buna remel diyoruz. Yemen ve Hacer-i köşesine geldikçe Rabbena. Atina, "Fi dunya haseneten ve fil ahireti haseneten veqna azabannar." Rabbimiz, "Bize dünyada iyilik ver, ahirette de iyilik ver ve bizi cehennem azabından koru." diye Bakara Suresi'nin 201. ayetini okuyordu ki bu Allah Resulü'nün en çok okuduğu duaydı. Rusulullah Aleyhisselam yedi defa tekrarlanacak şekilde yedi şafla bir tavafının bu şekilde bitirdikten sonra Hacerül Esved'i öptü, ellerini Hacerül Esved'in üzerine koyduktan sonra yüzüne sürdü. Halkın arasından güçlükle geçip makam İbrahim e erişti. Makam İbrahim'in arkasında makamı kendisiyle Beytullah arasını alarak iki rekat. Tavafın namazını kıldı. Resulullah bu namazda İhlas Suresi ile Kafir'in Suresini okudu. Bundan sonra Resulullah Aleyhisselam sesini halka işittirecek derecede yükselterek ''Vettehidû min mekâmi İbrahim'e musallâ'' Bakara 125. ayetini okudu. ''İbrahim'in makamını namazgah edininiz.'' sonra dönüp Hacerül Esved'i istilam etti yani selamladı ve Hz. Ömer'e e Ömer sen güçlü bir adamsın. Hacerül Esved e erişmek için omuz atma. İnsanları, zayıfları sıkıştırma. Ne rahatsız edil ne de rahatsız et. Olmazsa uzaktan el sürüp öpme işareti yap. Kelimeti doku Allahu akbar diyerek tekbir getir, geç buyurdu. Resulullah aleyhisselam, Abdurrahman bin Afada, da, eheb Muhammed, hacer Esvet rüknüne nasıl istilam yaptın diye sordu. Abdurrahman bin Af Her defasında istilam yaptım bıraktım dedi. Allah Resulü, isabet etmişsin buyurdu. Peygamberimiz aleyhisselam, Bundan sonra Kabe'nin beni mahzum kapısından çıkıp, Safa tepesine gitti. Oraya yaklaşınca "İnna safa ve'l-Merve min şe'airillah. Fe men hacce'l-beyt eb'a'te mera fe la cünaha aleyh eytarraf bihima ve men tatawa'a hayra fe inallaha şakirun alim." Bakara 58. ayet okudu. Şüphe yok ki Safa ile Merve Allah'ın şiarından Allah'a ibarete vesile olan nişanelerinden işaretlerinden biridir. Meali ayet okudu ve Allah'ın başladığından başlıyorum buyurdu. Sağa Safa'dan başlamak üzere Safa'nın üzerine çıktı. Beytullah'ı görünce kıbleye yöneldi. Beytullah'a bakarak Allah'ı tevhid ve tekbir getirdi. Allahu ekber Allahu ekber. La ilahe illallahü ve allahu akbar. Allahu akbar ve lillahil hamd. Allah en büyüktür. Allah en büyüktür. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Allah en büyüktür. Allah en büyüktür. Hamd Allah'a mahsustur. Üç de. La ilahe illa Allah, wahdahu la shari'ikalah, Lahu al-mulk, walahu al-hamd, wa huwa 'ala kulli shay'in qadir. La ilahe illa Allah, wahda, wa nasara abda, wa hazma l wahda. Bir olan Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur, onun eşi orta yoktur. Mülk O'nundur, hamd O'na mahsustur, diriltir, öldürür, O her şeye kadirdir, Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Allah, vaadini yerine getirdi, kuluna yardım etti, toplanmış olan bütün kabirleri yalnız başına, bozguna uğrattı buyurdular. Resulullah Aleyhisselam tekrar Allah'ı tekbir ve ona hamd ettikten sonra Allah'ın dilediği kadar dua etti. Duada söylediklerini de üç kere tekrarladı. Sonra Safa Tepeciğinden Merve Tepeciğine doğru yürüyerek geldi. O kadar hızlı say ediyordu ki sayenin hızından izarının açılıp dizlerinin göründüğü oluyordu. Resulullah Aleyhisselam bu hızlanışı, Say Vadisi'nin ortasına gelince yapıyor, ortaya geçince normal yürüyüşüne devam ediyordu. Bugün, yeşil ışıklarla işaretler indirilmiş olan bu kısım, Hacer annemizin say yaptığı yerdi. Müslümanlara da, ey insanlar, şüphe yok ki Yüce Allah, sayı size vacip kıldı, Sayediniz buyuruyordu. Say Vadisi içerisinde ise, Rabbiğfir, erham enta'l akram ya rab beni bağışla ve bana merhamet et en aziz en kerim sensin diyerek dua ediyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Merve tepesine ulaşıp çıktığı zaman Safa tepeciğinde yaptıklarını Merve tepeciğinde de aynen yaptı Resulullah'ın hem Beytullah'a Tavafını hem Safa ile Merve arasındaki sayını Etrafına düşen halk kendisini Görsünler diye bilmediklerini sorsunlar Diye yüksekte bulunmak için Hayvanının yani Devesinin üzerinde olduğu Halle yaptığını biliyoruz Allah Resulü'nün veda hacında Üç tavafı olup Kudum tavafı olan ilkini Yaya olarak yaptı İkincisini kurban günü yaptığı farz olan tavafı, üçüncüsü de veda tavafı. Bazılarının sanıldığına göre ise binitli olarak yaptığı tavaf ikinci ve üçüncü tavafı ya da her ikisi. Saya gelince bunu da Resulullah Aleyhisselam önce yürüyerek yapmış sonra da binitli olarak tamamlamıştır. Resulullah Aleyhisselam safadan Merve'ye yedi gidiş gelişle sayı Merve'de tamamladı. Resulullah Aleyhisselam kimin yanında kurbanı varsa o ihram üzere devam etsin. Sizden hanginizin yanında kurbanı yoksa hemen ihramdan çıksın ve haccını umreye çevirsin buyurdu. Bunun üzerine süraka bir malik ayağa kalkarak, Ya Resulallah bu iş bizim bu yılımıza mı mahsustur yoksa temelli sürüp gidecek midir diye sordu. Resulullah Aleyhisselam parmaklarını birbirine kenetleyerek iki üç kere, Umre hacca dahil olmuştur. Kıyamete kadar temelle sürüp gidecektir buyurdu. Resulullah aleyhisselam yanında kurban getirmiş olduğu için, ihramdan çıkmadı. Yani, kıran haccına ya da temettü haccına niyetlenmiş olduğu düşünüldü. Yolculuğun on ve on üçüncü günleri, hicri beş ve sekizinci günler ziliccenin onununun, Zihlidçi ayındayız. Hizci 10. yıl. Miladi 2 ve 5 Mart tarihleri arası 632 Pazartesi Perşembe günleri. Ebtah denilen bölge var. Mualla kabristanlarının biraz ilerisinde çapraz sağ tarafta kalan bir bölge. Osmanlı kışlasının bugünkü yakınlarında. Resulullah Aleyhisselam için kırmızı dereden bir çadır kuruldu burada. Resulullah Aleyhisselam Mekke'de bulunduğu müddetçe hep orada kaldı. Oraya geldi gitti. Resulullah'ın amcası kızı, Ümmühani Hatun, Ya Resulallah! ''Mekke evleri içerisinde konaklasan olmaz mı?'' diye sormuştu. Resulü aleyhisselam kabul etmedi. Medine dönünceye kadar, ''El-Ebtah'' denilen yere gelip gitti. Ne bir eve girdi, ne de bir evin çatısı altında gölgelendi. Allah Resulü, pazar, pazartesi, salı ve çarşamba günleri ebtahta kaldı. Eshab'dan Ebu Cuhayfe, Resulullah'ın Ebtahta öğle güneşinin sıcağından abdest almaya çıkışını ve Bilal Habeşinin abdest suyunu dökerken Müslümanların şüşüp dökülen abdest suyundan kapışarak teberruk etmeye çalıştıklarına dair rivayeti de aktarır. Resulullah Aleyhisselam Bilal Habeşi tarafından ezan okunduktan sonra kıble tarafına bir baston dikildiğini ve Resulullah'ın ona doğru yönelerek öğle namazının farzını iki rekat kıldırdığını, ikindi namazının farzını da yine onun gibi iki rekat kıldırmış olduğunu bildirir. Resulullah aleyhisselam daha önce Hazreti Ali Yemen'e göndermişti. Hazret Ali, Yemen'den Resulullah'a ait zekat develeriyle Mekke'ye geldi. Hazreti Fatıma'yı ihramdan çıkanlar arasında buldu. Hazreti Fatıma boyalı elbise giymiş ve gözlerine de sürme çekmişti. Hz. Ali bu yaptığını beğenmediyse de, Hz. Fatıma bunu babam bana söyledi dedi. Hz. Ali Hazreti Fatıma'yı bu yaptığından dolayı azarlamak ve onun Resul'u adına söylediklerini sormak üzere Resulullah'ın yanına gitti. Hz. Fatıma'nın yaptıklarını haber verince Allah Resul'ü doğru söylemiş. Sen hacca niyetlenirken ne demiştin diye sordu. Allah Resul'una Hz. Ali şöyle dedi. Ey Allah'ım, Resul'ün Neye niyetlendiyse, ben de ona niyetlendim dedim, dedi. Allah Resulü, benim yanımda kurbanım var, sen de ihramdan çıkma, buyurdu. Resulullah Aleyhisselam, terviye gününden bir gün önce, öğle namazından sonra Hacı-ı Lesved Hacı köşesi ile makam İbrahim arasında dikilerek irad ettiği hutbesinde, Sizden öğle namazını Mina'da kılmaya gücü yetebilen öyle yapsın buyurdu. Resulullah Aleyhisselam Kabe'ye alacalı Yemen kumaşından örtü örtürmüştü. Resulullah Mekke'de dört gün pazar, pazartesi, salı ve çarşamba günleri kaldı. Beşinci perşembe günü terbiye günü Beytullah'a yedi kere tavaf edip sonra güneşin batıya eğildiği sırada bineğine bindi Mina'da. Darul İmame'nin bulunduğu yere yani Hayf Mescidi'nin olduğu yere gitti Resulullah Aleyhisselam öğle ikindi akşam ve namazlarını Mina'da kıldı Geceyi cuma gecesini Mina'da geçirdi Sabah namazını da Mina'da kıldı Güneş doğuncaya kadar bekledi Nemire'de kendine bir çadır kurulmasını emretti Allah Resulü güneş doğduğu zaman bineğine bindi Yolculuğun on dördüncü günündeyiz. Hicri dokuz Zilice, yıl onuncu yıl. Miladi altı mart altı yüz otuz iki cuma günü. Zilice'nin dokuzunda cuma günü sabahleyin Umimi yolun sağındaki Dab yolunu tutup, Arafat'a doğru hareket etti Allah Resulü. Mina'dan Arafat'a giderken, ashabın kimi telbiye ediyor, Kimisi tekbir getiriyordu. Kureyşiler kendilerinin cahiliye çağında yaptıkları gibi Resulullah'ın da Müzdelife'deki meş'ari haramda duracağından şüphe etmiyorlar. Müzdelife'yi geçmez orada vakfe yapar sanıyorlardı. Nefel bin Muaviyeti Dili Resulullah'ın yanı başında gidiyordu. ''Ya Resulallah kavmin cemde Müzdelife'de vakfe yapacaksın sanıyor.'' dedi. Resulullah Aleyhisselam, ''Ben peygamberlikten önce de onlara aykırı olarak Arafat'ta vakfe yapmışımdır.'' buyurdu. Müzdelife'yi geçip gitti. Resulullah Aleyhisselam, Nemire'de çadırının kurulduğunu gördü ve oraya indi. Mina'dan Arafat'a varıncaya kadar da telbiyeyi kesmedi. Cahiliye devri insanlarının ayları geriletmeleri yüzünden Hz. Ebubekir 9. yılın haccını Müslümanlara Zilkade ayında yaptırmıştı. Resulullah Aleyhisselam'ın 10. yıl hacı ise Zilhicce'ye rastlamış bulunuyordu. Hicretin 9. yılında 9 Zilhicce Arefe günü de cuma gününe rastlamıştı. Güneş batıya doğru eğilince Resulullah Aleyhisselam devesi kasvanın hazırlanmasını emretti ve kasvaya hemen semer vuruldu. Allah Resulü kasvaya binip Ürane Vadisi'ne vardı. Orada halka yönelerek hamd Allah'a mahsustur. Ona hamd eder, ondan bağışlama diler ve ona tövbe ederiz. Nefislerimizin şerrinden ve amellerimizin günahlarından Allah'a sığınırız. Allah'ın doğru yola ilettiğini saptıracak, saptırdığını da doğru yola iletecek yoktur. Şehadet ederiz ki, Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. O birdir, O'nun eşi, ortağı yoktur. Ve yine şehadet ederiz ki, Muhammed O'nun kulu ve Resulüdür. ''Ey Allah'ın kulları! Ben size Allah'tan sakınmanızı tavsiye ve ona itaate teşvik ediyorum. Size hayır olan şeyden söz açmak ister ve bundan sonra derim ki, buyurup iki dizinin üzerine gelerek, ''Ey insanlar! Sözlerimi iyi dinleyiniz. Vallahi bilmiyorum. Belki de şu durduğum yerde, bu yıldan sonra sizinle bir daha buluşamayacağım. Dikkat ediniz, belki bu yıldan sonra beni bir daha göremeyeceksiniz. Dikkat ediniz, belki bu yıldan sonra beni bir daha göremeyeceksiniz. Dikkat ediniz, belki bu yıldan sonra beni bir daha göremeyeceksiniz. Sözleri iyice dinleyip ezberleyen kişiye. Allah rahmet etsin. Belki anlamayan, anlayana iletip anlatır. Anlayan da belki kendisinden daha iyi anlayışlı olana iletir buyurdu. O sırada Şenü'e kabilesi adamlarına benzeyen uzun bir adam kalkarak, ''Ey Allah'ın peygamberi, o halde bizler ne yapalım?'' diye sordu. Allah Resulü, ''Rabbinize kulluk ediniz.'' ''Beş vakit namazınızı kılınız, Ramazan ayında orucunuzu tutunuz, Beytullah'ı hacc ediniz, zekatınızı gönlünüzden koparak gönül hoşluğuyla veriniz, yüce Rabbinizin cennetine girersiniz.'' dedi. Ve işitiyor musunuz?'' buyurdu. ''Başka bir cemaatten bir adam ne buyuruyorsun ya Resulallah?'' dedi. Allah Resulü, Rabbinize ibadet ediniz. Beş vakit namazınızı kılınız. Orucunuzu tutunuz. Mallarınızın zekatını veriniz. Amirinize itaat ediniz. Cennete girersiniz buyurdu. Sonra en yüksek sesiyle hitabesine devam etti. Ey insanlar! Bugün hangi gündür diye sordu. Allah ve Allah'ın Resulü daha iyi bilir dediler. Resulullah Aleyhisselam, bu ayınız hangi aydır diye sordu. Allah ve Resulü daha iyi bilir dediler. Allah Resulü, bu beldeniz hangi beldedir diye sordu. Allah ve Resulü daha iyi bilir dediler. Allah Resulü, Gününüz, Haram, Kutsal ve dokunulmaz bir gündür. Ayınız, Haram, Kutsal ve dokunulmaz bir aydır. Beldeniz, Haram, Kutsal ve dokunulmaz bir beldedir. Ey insanlar! İşte, Kanlarınız ve mallarınız da, Yüce Rabbinize kavuşuncaya kadar, bu gününüzde, bu ayınızda, bu beldenizde olduğu gibi birbirinize haram ve dokunulmazdır. Haberiniz olsun ki, ben önceden gidip havuz başında sizi bekleyeceğim. Başka ümmetlere karşı sizin çokluğunuzla övüneceğim. Sakın, çok günah işleyip yüzümü kara çıkarmayınız. Men kezebe فَلْيَتَبَوَّا مَقْعَدَهُ مِنَ nar Benden görmüş, benden işitmiş, benden sormuş olduğunuz şeylerde bana isnat ederek yalan uyduran kimse, cehennemdeki yerine hazırlansın. Haberiniz olsun ki, bir takım erkek kadın insanları kurtaracağım. Kurtarmak isteyeceğim diğer bir takım kimselere gelince, Kurtarmak isteyeceğim diğer bir takım kimselere gelince, Onlar hakkında bana galip gelinecektir. Ya Rabbi, bunlar da benim hesabımdır diyeceğim. Yüce Allah ise, Senden sonra onların neler yaptığını sen bilmezsin buyuracaktır, buyurdu. Mekke valisi Attab bin Esit, Amr bin Harice'yi bir işi için Resulullah'a göndermişti. Amr bin Harice, Arafat'ta yetişip Resulullah'ın devesinin çenesinin altına durmuştu. Kasvanın ağzından süzülen köpükler, Amr bin Harice'nin başına dökülüyordu. Kendisi çok gür sesli olup, Resulullah'ın sözlerini seslenerek, halka duyuracak olan, Rebi'a bin Ümeyye bin Halef de, demenin boyun kökünün altında dikiliyordu. Resulullah aleyhisselam, Rebi'a bin Ümeyye'ye, Resulullah aleyhisselam size, Ey insanlar! Bu hangi aydır diye soruyor de buyuruyordu. Rebiya bin Ümeyye seslenerek onları bunu ulaştırıyor duyuruyordu. Onlar da haram olan aydır diyorlardı. Resulullah aleyhisselam Allah kanlarınızı mallarınızı Rabbinize kavuşuncaya kadar bu ayınız gibi size haram ve dokunulmaz kılmıştır. Sizler muhakkak Rabbinize kavuşacaksınız. ''Bütün amellerinizden, işlediklerinizden sorguya çekileceksiniz.'' buyuruyor. ''Tebliğ ettim mi?'' diye sorduktan sonra, ellerini kaldırıp, ''Ey Allah'ım, tebliğde bulunduğuma şahit ol. Ey Allah'ım, tebliğde bulunduğuma şahit ol. Kimin yanında emanet varsa, onu hemen sahibine teslim etsin. İyi biliniz ki, üç şey mümin ve Müslümanın kalbin, kalplerine kin ve kıskançlık sokmaz.'' 1- Allah'a ehlaslı olarak amel ediniz. 2- Emir sahiplerine nasihatte bulunmak. 3- Müslüman cemaatine tabi olmak. İyi biliniz ki cahiliye devrine ait her şey ayaklarımın altına konulmuş, hükümsüz sayılmıştır. Bu cümleden olarak cahiliye devrinin bütün kan davaları kaldırılmış, hükümsüz sayılmıştır. Kaldırdığım, hükümsüz saydığım ilk kan davası da bize ait kan davalarından İbn-i Rebiya bin Haris bin Abdülmuttalib'in kan davası, yani öz akrabamın kan davasıdır. İlk kaldırdığım odur. Kaldırdığım, hükümsüz saydığım ilk riba, faiz bizim, yani amcam Abbas bin Abdülmuttalib'in riba alacağıdır. Onun hükmü kaldırılmış, hükümsüz sayılmıştır. Fakat... Ana paralarınız size aittir, sizin hakkınızdır. Ne bundan fazlasını isteyip borçlulara zulmediniz, ne de hakkınızdan aşağı alıp mazlum durumuna düşünüz. Yüce Allah riba yoktur diye hükmetmiştir. Ey insanlar, şeytan muhakkak şu toprağınızda kendisine tapılmaktan temelli olarak umudunu kesmiştir. Fakat siz bunun düşündeki ufak tefek işlerinizde ona uyacak olursanız, bu onu mutlu edecektir. Dininiz üzerinde ondan sakınınız. Ey insanlar! O nesi denilen ay geriletme işi, ancak küfürde bir artma sebebidir ki, onunla kafirler şaşırtılır. Tevbe 37. Ayet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 Doğru yola iletmez. TB 36. ayette de, "İn adde al-Şuhuru'ndan 12 Şüphesiz Allah'ın gökleri ve yeri yarattığı günkü yazısında. Allah katında ayların sayısı on Bunlardan dördü haram aylardır. İşte bu Allah'ın dost doğru kanunudur. Öyleyse o aylarda kendinize zulmetmeyin. Fakat Allah'a ortak koşanlar sizinle nasıl top yükün savaşıyorlarsa, siz de onlarla top yükün savaşın. Wa alamu annallah ma almuttaqin. Bilin ki Allah kendine karşı gelmekten sakınanlarla beraberdir. Onlardan dördü haram aylardır ki, üçü bir biri ardından gelir. Zilkade, Zilhicce, Muharrem. Allah Resulü devam ediyordu. Bir de ikinci Cuma dile Şaban arasındaki Mudar'ın ayı Receptir. Ey insanlar! Kadınlar hakkında Allah'tan korkunuz. Çünkü siz onları ancak Allah'ın emaneti olarak aldınız. Ve kendileriyle evlenmeyi de, Allah'ın kelimesi, Emir ve müsaadesiyle helal ettiniz. Ey insanlar! Şüphe yok ki, Sizin kadınlarınız üzerinde hakkınız vardır. Onların da, Sizin üzerinizde hakları vardır. Sizin onlar üzerinizdeki hakkınız, yatağınızı sizden başka hiç kimseye ayak bastırmamaları, fuhuş irtikap etmemeleri, istemediğiniz kimseyi evlerinize sokmamalarıdır. Eğer onlar bunun aksini yaparlarsa, Allah sizin onları yatakta yalnız bırakmanıza izin vermiştir. Eğer uysallık ederler, size boyun eğerlerse, Onların üzerinizdeki hakkı, memleket, adet ve geleneğine göre kendilerinin bütün yiyecek ve giyeceklerini sağlamanızdır. Kadınlar hakkında hayırlı olmanızı tavsiye ederim. Çünkü onlar yanınızda zayıftırlar, emanettirler. Kendileri için bir şeye malik değildirler. Ey insanlar! Size tebliğ etmiş olduğum sözlerimi aklınızda iyice tutunuz. Ben size öyle bir şey bıraktım ki, ona sımsıkı sarılırsanız, hiçbir zaman doğru yoldan sapmazsınız. O, Allah'ın kitabıdır. Allah'ın peygamberinin sünnetidir. Ev halkımdır. Ey insanlar, sözümü iyi dinleyiniz ve aklınızda iyice tutunuz. Burada üç ayrı bir rivayet var sevgili dostlar. Müslim'de, Ebu Davud'da, İbn Mace'de, Darimi'de, İbn İsak'ta ve Vakidi'de geçen birinde sadece Allah'ın kitabını bıraktım rivayeti bize ulaşıyor. Birisi Allah'ın kitabı ve Resul'ün sünneti, diğeri Allah'ın kitabı ve Ehlibeyt'i şeklinde biz üçünü de arz ediyoruz ihtimaller dairesinde. Öyleyse o Allah'ın kitabıdır. Allah'ın peygamberinin sünnetidir ve ev halkıdır. Müslüman müslümanın kardeşidir. Devam ediyordu Allah Resulü. Ve böylece bütün Müslümanları kardeştirler. Kişiye kardeşinin malı kendisi onu gönlünden koparak vermiş olmadıkça helal olmaz. Kendinize zulüm ve yazlık etmeyiniz buyurdu. Sonra da Allah aşkına tebliğ ettim mi diye sordu. Sahabe Allah için evet. Tebliğ ettin dediler. Resulullah Aleyhisselam yeniden Allah'ım şahit ol diyerek Allah'ı şahit tuttu. Sonra sözlerine şöyle devam etti. Sakın benden sonra kafircesine cahilet haline dönmeyiniz ve birbirinizi katlederek boynunu vurmayınız. Ey insanlar! Rabbiniz bir, babanız birdir. Hepiniz Ademin soyundansınız. Adem de topraktandır, topraktan yaratılmıştır. Allah katında sizin en şerefliniz, en muttaki olanınız, Allah'ın emirlerini en çok yerine getirininiz, yasaklarından da en çok sakınanınızdır. Arap'ın Arap olmayana üstünlüğü ancak takvayladır. Tebliğ ettin mi diye sordu. Evet tebliğ ettin dediler. Sizden burada bulunanlar, burada bulunmayanlara tebliğ edip ulaştırsınlar. Ey insanlar! Şüphe yok ki Allah her hak sahibine hakkını vermiştir. Varis için vasiyete gerek yoktur. Çocuk kimin döşeğine doğmuşsa ona aittir. Zani için mahrumluk vardır. Kendisini babasından başkasına isnat eden kişi veya efendisinden başkasına nispet eden köle, Allah'ın, meleklerin ve bütün insanların gazabına uğrasın. Kölelerinize, hizmetlilerinize, işçilerinize iyi davranınız. İyi bakınız. Onlara kendi yediklerinizden yediriniz. Kendi giydiklerinizden de giydiriniz. Onlar bir suç işleseler de kendilerini bağışlamak istemezseniz çıkarınız. Fakat onlara azap ve işkence yapmayınız. Ey insanlar! Size azası kesik bir köle de amir tayin edecek olsak, sizi Allah'ın kitabıyla idare ettiği zaman onu dinleyiniz. Ve kendisine itaat ediniz buyurdu. Size ben sorulacağım. Benim hakkımda ne söyleyeceksiniz bakayım diye sordu. Sahabeler, Allah tarafından getirdiklerini bize tebliğ ettin. Peygamberlik vazifeni yerine getirdin. Bizi öğütledin. Buna şahitlik edeceğiz buyurdular. Bunun üzerine Resulü Aleyhisselam şehadet parmağını semaya kaldırıp halka işaret ederek Allah'ım şahit ol. Allah'ım şahit ol, Allah'ım şahit ol. Ve selamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah'ın selam, rahmet ve bereketi üzeriniz olsun buyurarak hutbesini sona erdirdiler. Resulullah aleyhisselam hutbesini sona erdirdiği sırada Bilal-i Habeşi öğle ezanını okumaya başladı. Resulullah susup ezanı dinledi. Ezan bitince devesine indirdi. Bilal-i Habeşi kamet getirdi. Resulullah aleyhisselam önce öğle namazının farzını... Arkasından da kamet getirilip ikindi namazının farzını kıldırdı. Bir eczan iki kametle iki vaktin namazlarını Cem'i takdim yaparak birleştirdi. İkisinin arasında başka namaz da kılmadı. Resulullah aleyhisselam namazdan sonra devesi kasvaya binip Cebelurrahman'ın Arafat'ın ortasındaki küçücük tepenin dibindeki vakfe yerine vardı. Kasvanın göğsünü kayalara doğru çevirdi. Kayaların toplu bulunduğu yeri önüne aldı ve kıbleye döndü. Güneş batıp, sarılığı azıcık gidinceye kadar vakva yaptı. Arafat'ta uzadıkça, uzakta yerlerde bulunanlara haberler göndererek, meşahirinizin Allah'a ibadete vesile olan ibadet yerlerinizin üzerinde durunuz. Çünkü siz babanız İbrahim'in mirasından bir miras üzere bulunuyorsunuz. İşte burası Arafat'tır ve vakfe yeridir. Arafat'ın her tarafı vakfe yeridir. Lebbeyk, Allahümme Lebbeyk diyerek telbiye etti ve hayır ancak ahiret hayırdır buyurdu. Resul Aleyhisselam ellerini omuzları arasından birazcık aşağıya kadar kaldırdı. Avuçlarının sırtını yere doğru çevirdi. Kasva başını eğince yuları düştü. Resulü Aleyhisselam devesinin yularını bir eliyle tutup, diğer elini kaldırarak duaların eftal ve üstünü en çok yaptığı ve kendisinden önceki peygamberlerin de duası olan şu ile dua etmeye başladı. La ilahe illallahü vahdehu la şerikele. Lehul mulku ve lehul hamdu ve şeyin kadir Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. O birdir. Onun eşi orta yoktur. Mülk onundur. Hamd ona mahsustur. İyilik yalnız onun elindedir. O diriltir, öldürür. O her şeye kadirdir. Şehidallahu ennehu la ilahe illa huvel melayketu ve ulul ilmi ka'iman bil qist. La ilahe illa huvela azizul hakim. Alimden suresi 18. ayeti telaffuz ediyordu. Allah adaleti ayakta tutarak delilleriyle şu hususu açıklamıştır ki kendisinden başka ilah yoktur. Melekler ve ilim sahipleri de bunu ikrar etmişlerdir. Evet, mutlak güç ve hikmet sahibi Allah'tan başka ilah yoktur. Ben de bu gerçeğe şahit olanlardanım ya Rab. Ey Allah'ım! Senin buyurduğun gibi, bizim söylediğimizden daha üstün olarak sana hamdolsun. Ey Allah'ım! İnne salati ve nusuki ve mahyaya ve memati lillahi <Sessizlik> rabbil alemin. Enam 162. ayeti telaffuz ediyordu. Benim namazım, ibadetim, yaşamım ve ölümüm, alemlerin Rabbi Allah içindir, senin içindir. Dönüşüm sanadır, mirasım da ey Rabbim sana aittir. Ey Allah'ım, kabir azabından, kalbin vesvesesinden, işlerin dağınıklığından sana sığınırım. Ey Allah'ım, rüzgarların getirdiği afetin şerrinden sana sığınırım. Gözümde bir nur, kulağımda bir nur, kalbimde bir nur yarat. Allah'ım, göğsüme genişlik ver, işimi kolaylaştır. Devam ediyordu Allah Resulü duasına. Dualarımız da dualarına katarak arz ediyorum. Ey Allah'ım diyordu göğüslere vesvese veren şeytandan işlerin karışıklığından kabir fitnesinden şerrinden gecenin getirdiği şeylerin şerrinden gündüzlerin getirdiği şeylerin şerrinden korkunç rüzgarların getirdiği afetlerin şerrinden zamanın nöbet nöbet gelen mihnet ve belalarının şerrinden sana sığınırım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 Kendisinden istenilenlerin en keremlisi ve vergilisi, Ey merhametlilerin en merhametlisi olan Allah! Yarattıklarına ve beytinin hacılarına verdiklerinin en üstününü şu akşam üzeri bana ver. Ey dereceleri yükselten, bereketleri indiren, Ey gökleri ve yeri yaratan Allah! Sesler türlü türlü dillerle gürüldeyip sana doğru yükseliyor. Senden dileklerde bulunuyor. Benim dileğim de dünya halkının beni unuttuğu imtihan yurdunda senin beni almandır. Ey Allah'ım! Sen sözümü üşitiyor, bulunduğum yerimi görüyor...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 ben de öyle dua ediyorum diyordu Allah Resulü. Ve sonra ey Rabbim duamı kabul buyurmaktan beni mahrum kılma. Bana rauf ve rahim ol ey istenilenlerin en hayırlısı ve verenlerin en keremlisi. İlahi sana karşı kim kendisini övebilir? İlahi, dilim masiyetlere tutulmuş, benim sana vesile kılacak ne işe yarar bir amelim, ne de emelden başka bir şefaatçim var. İlahi, biliyorum ki kusurlarım yüzünden ne huzurunda mevkiyim ne de senden özür dilemeye yüzüm kalmıştır. Fakat sen keremlilerin en keremlisisin ilahi Ben merhametine layık değilsem de merhametin yücedir bana yetişebilir Çünkü senin rahmetin her şeyi kuşatacak derecelerde geniştir Ben de o kuşatılacak şeylerdenim ilahi benim kusurum ne kadar büyükse de, senin affının yanında küçük kalır. Sen onları bana bağışla, ey kerem sahibi Allah! İlahi! Sen kerem sahibi Allah'sın. Ben aciz bir kulum. Ben günah işler durursam, sen de bağışlar durursun. İlahi! Sen ancak sana itaatli olanlara rahmet ve merhamet edeceksen, günahkarlar kime sığınacaklar? İlahi, ben bile bile taatinden uzaklaştım. Sana karşı günah sayılacak yona yöneldim. Senin şanın her türlü eksik ve noksan sıfatlardan uzaktır. Benim üzerimde senin delilin, af ve keremin büyüktür. Bana karşı senin delilin sabittir. Benim ise sana karşı hiçbir delilim yoktur. Ben sana her an muhtacım. Senin ise bana hiçbir ihtiyacın yoktur. Sen ancak yaratanım olarak beni bağışlarsın. Ey duacıların dualarını kabul edenlerin en hayırlısı ve ey ümit bağlananların en üstünü! İslamiyet ve Muhammed Aleyhisselam üzerindekini himayen hürmetine sana yöneliyorum. Benim bütün suçlarımı bağışla. Benim şu durduğum yerden bütün hacitlerimi yerine getirmiş, dileklerimi ihsan buyurmuş, Temennilerimi gerçekleştirmiş olarak döndür. İlahi, bana öğrettiğin dua ile sana yöneliyorum, dua ediyorum. Bana öğretip verdiğin ümmitten beni mahrum etme. İlahi, karşında huşu ile eğilen, kusurlarını itiraf ederek sana sığınan, gözyaşları akıtarak tövbe eden haksız davranışlarının bağışlanması ve affedilmesi için yalvaran, umduğunu ermeyi ancak senden bekleyen, bütün kusurlarına rağmen vakfesinde senin ihsanından ümidini kesmeyen bu kuluna akşam üzeri ne yapacaksın? Ey bütün canlıların sığındığı ve bütün müminlerin yardımcısı ve koruyucusu! İyilik edenler senin rahmetinle kurtulurlar. Kötülük edenler de kendi günahlarıyla helak olurlar. Ey Allah'ım! Senin huzuruna çıktık. Senin civarına konduk. Ümitlerimiz sensin. Dileklerimiz senin yanındadır. Senin ihsanını diler, rahmetini umar, azabından da korkarız. Kusurlarımızın bütün ağırlığıyla yine sana kaçıp sığındık. Senin beyti haramını ziyaret kastında bulunduk. Ey istekçilerin ihtiyaçlarının sahip ve maliki olan Allah! Ey susup duranların içlerinden geçirdiklerini bilen Allah! Ey yanı başında yardım beklenecek başka Rab, bulunmayan Allah! Ey kendisinin üstünde korkulacak başka bir yaratıcı, bulunmayan Allah! Ey yanına varılacak veziri, rüşvet verilecek kapıcısı bulunmayan Allah! Ey dilekler çoğaldıkça cömertliği, keremi artan, İhtiyaçlar to çoğaldıkça fazla ihsanı artan Allah. Ey Allah'ım! Sen her misafiri kondurup ağırlarsın. Bizler de senin rahbeitinin misafirleriniz. Bizleri cennetine kondurup ağırla. Ey Allah'ım! Her kafileye bahşiş, her isteğine hediye verilir. Her ziyaretçiye ikram edilir. Her sevap umucuya sevap verilir. Senin katındaki mükafattan her mükafat dilenene mükafat, Senin katındaki rahmetten her rahmet dilenene rahmet, Sana yakın olmayı özleyen her özleyiciye yakınlık ihsan olunur. Senin af yollarını her arayana da af ve mağfiret buyurulur. Bizler hep beraber senin beyti haramına geldik. Şu büyük mesaında vakfede durduk. Şu mübarek yerlerde hazır bulunduk. Ümidimiz yüce katındaki sevap ve mükafata nail olmaktır. Ümidimizi boşa çıkarma Allah'ım. Ümidimizi boşa çıkarma Allah'ım. Ümidimizi boşa çıkarma Allah'ım. Resulullah Aleyhisselam, Arafat'ta akşam üzeri ümmetinin bağışlanmasını ve rahmete nail olmasını Allah'a pek çok kez yalvardı. Yüce Allah Resulullah'a, birbirlerine zulüm, haksızlık edenler hariç olmak üzere ümmetini bağışladım, zalimden mazlumun hakkını alacağım buyurdu. Resulü aleyhisselam ey insanlar! Yüce Allah bugün size nimet ve ihsanda bulunup, aranızdaki haklar hariç olmak üzere, sizleri bağışladı. İyiliklerinize dilediklerini, iyilerinize diledikleri şeyi verdi buyurdu. Resulü aleyhisselam Cenab-ı Hakk'a ya Rab, sen istersen uğradığı zulümden dolayı mazluma cennet verip, zalimi de bağışlamaya kadirsin dedi. Yüce Allah, Arafa günü akşamı Resulullah'ın bu duasını kabul buyurmadı. Ölmüş hayvan, kan, domuz eti, Allah'tan başkası adına boğazlanan, henüz cana çıkmamış iken kestikleriniz hariç boğulmuş, darbe sonucu ölmüş, yüksekten düşerek ölmüş, boynuzlanarak ölmüş ve yırtıcı hayvan tarafından parçalanmış hayvanlarla,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 kim şiddetli açlık durumunda zorda kalır, günaha meyletmeksizin harametlerden yerse, şüphesiz ki Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir. Mealli ayet Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a, işte bu maile süresinin üçüncü ayeti, Cuma günü Arafat'ta akşam üzeri nazil olmuştu. Resulullah Aleyhisselam, Yüce Allah Arafa günü akşam üzeri meleklere, şu kullarıma bakınız. ''Toz toprak içinde, her uzak yoldan bana geldiler. Davetime geldiler. Onlar rahmeti umuyor, azabımdan korkuyorlar. Halbuki beni görmüş değildirler. Acaba görmüş olsalar ne yaparlardı?'' dedi. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, Arafat'ta bulunduğu sırada, yanına Necd halkından bazı kimseler gelerek, ''Ya Resulallah, hac nasıldır, nasıl tamam olur?'' diye sordular. Resulullah Aleyhisselam, Hac Arafedir, Arafa günüdür, Arafa günü haccidir, Arafat günüdür. Bu dört ay rivayette de Hac'ın Arafat ve Arafa günü vakfe olduğu izlenimi ön plana çıkmıştır. Kim Müzdelife gecesi sabah namazından, Tirmizi'ye göre ise Fecrin doğuşundan önce Arafat'a gelirse, o hacca yetişmiş, haccı tamamlamış olur. Mina günleri üçtür. Acele edip orada iki gün kalan kimseye günah yoktur. Geciken kimseye de günah yoktur buyurdu. Resulullah'ın bu buyuru bir seslenici tarafından halka tebliğ edildi. Arafat'ta Müslümanlardan kimi telbiye etmekte, kimi tekbir getirmekteydi. Bir adam Arafat'ta Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'la vakfe yaparken birdenbire hayvanından düştü, Boynu kırıldı ve vefat etti. Allah ondan razı olsun. Resulü Aleyhisselam ise, ''Onu su ve sidirle yıkayınız ve iki elbise içine kefenleyiniz, kefene koku saçmayınız, başını ve yüzünü de örtmeyiniz. Çünkü Allah bu hacıyı kıyamet gününde telbiye eder bir halde diriltecektir.'' buyurdu. Allah Resulü Aleyhisselam, putlara tapan cahiliye halkı güneş batmadan önce, güneş, adamların yüzlerinde sarıkları gibi olduğu zaman Arafat'tan dağılırlardı. Biz, güneş batmadıkça Arafat'tan dağılmayacağız, buyurdu. Çünkü Arafat vakfesinde Cebrail aleyhisselam gelip İbrahim aleyhisselamı akşam namazı kılmadan önce acele yola çıkarmıştı. Güneş tamamıyla battıktan sonra Resulullah Aleyhisselatü Vesselam terkesinde Üsame Bin Zeyd olduğu halde Arafat'tan Müzdelife'ye doğru hareket etti. Resulullah Aleyhisselam'ın gidişi hızlı gidişle ağır gidiş arası bir gidişti. Meydan buldukça binek hızlanıyordu, ağır gitmek istediği zamanda kasvanın yularını başı semerin altındaki deliğe çarpacak derecede kasmakta kum tepeciklerinden birine geldikçe de düzlüğe çıkıncaya kadar dizginini gevşetmekteydi. Halk da sağdan soldan akın akın giderlerken sağa sola çarpıyorlardı. Resulullah Aleyhisselam bir ara onların develerini kovuşturmaya başladıklarını görünce, arka tarafında bazı kimselerin de develerini bağıra bağıra azarladıklarını işitti. Onlara işaret ederek, ''Ey insanlar, sükunetli olunuz.'' ''Yavaş olunuz. Develerinizi, hayvanlarınızı, atlarınızı koşturmak taat ve iyilik değildir.'' buyurdu. Bunu halka ilan ettirince, müjdelifeye varıp konaklayıncaya kadar ne insanların ne de hayvanların ayaklarının yerden yükseldiği görülmedi. Resulullah'ın vasıflarını öğreterek öğrenerek kufe'den kalkıp gelen Abdullah-ı der ki ''Onu Mina'da aradım.'' Bana o Arafattadır denildi. Arafata kadar gittim, Arafat yolunda durdum, kendisini görünce sıfatlarıyla tanıdım. Önünde giden bir adam bana, Resulullah'ın yolundan çekil dedi. Resulullah Aleyhisselam ise, dur, bırak onu, bakalım ne ihtiyacı var buyurdu. Sıkışa sıkışa yanına kadar sokuldum. Devesinin yularını tuttum ve, Ya Resulallah, ben sana iki şey soracağım. ''Beni cehennemden kurtaracak, cennete koyacak şey nedir? Beni cennete yaklaştıracak, cehennemden uzaklaştıracak ameli bana bildir.'' dedim. Resul aleyhisselam semaya baktıktan, göğe baktıktan sonra başını öne eğdi, sonra da bana yüzünü çevirip, ''Eğer sen meseleyi büyütmez, uzatmaz, kısa kesersen, benim söylediklerimi iyice aklında tut.'' Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmaksızın ibadet et. Farz olan beş vakit namazını kıl, farz olan zekatını ver, Beytullah'ı hacet, Ramazan orucunu tut, halkın sana yapmasını istemediği şeyi sen de onlara yapma. Sonra da tebessüm ettiler, çekil artık yolumdan buyurdular. Müzdelife'ye varınca bir ezan okundu. Kamet getirildi. Resulullah Aleyhisselam bir ezan ve iki kametle ile önce akşamı ardından da yatsıyı kıldı. Yatsı namazı vaktinde kılınan bu namaz Cem-i Tekhir olarak yani akşamın farzını üç, yatsının farzını iki rekat olarak yatsı vaktinde kıldı. Akşamla yatsıdan ibaret olan bu iki namaz şu yerde belli vakitlerde değiştirilmiştir. Sakın halk yatsı girmedikçe Müzdelife'ye gelmeye çalışmasın buyurdu. Resulullah aleyhisselam güneş doğuncaya kadar Müzdelife'de kaldı. Sabah namazını bir ezan ve bir kametle vaktinden önce yani alakıca karanlıkta kıldırdı ve sabah namazının vakti şafağın çökmesini işaretle şu saattir buyurdu. Sonra kasvaya binerek meşari ı Haram'a geldi. Kuzah dağının üzerinde durdu. Ve işte Kuzah, o vakfe yeridir. Müzdelife'nin her yeri vakfe yeridir buyurdu, kıbleye yöneldi. Allah'a hamdü senada ve duada bulundu. Tekbir getirdi, tehlil ve tevhid okudu. Ortalık iyice aydınlanıncaya kadar vakfeden ayrılmadı. Lebek Allahümme lebeik, lebeik la sharika laka lebeik, inna la hamde, wa ni'ame ta mulk la sharika lak diye devam etti. Resulullah aleyhissalatü vesselam kendisinin minata atacağı taşları Müjdelife'de toplatıp Akabe cemresine taşıttı. Yüce Allah Arafat'ta Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sen istersen uğradığı zulümden dolayı mazluma cennet verip, zalimi de bağışlarsın diyerek yaptığı duasına o akşam icabet buyurmamıştı. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ertesi günü Müzdelife sabahında bu, bu husustaki duasını tekrarladı. Sonra da tebessüm etti. Ashabından bazıları Hazreti Bekir ve Hazreti Ömer radiyallahu anhuma Ya Resulallah Babam anam sana feda olsun. Sen bu saatte şurada hiç gülmez tebessüm etmezdin. Allah seni hep güldürsün dediler. Resulullah Aleyhisselam, Yüce Allah iyi olanlarınızı bağışladı, affetti. İyilerinizin iyi olmayanlar hakkındaki şefaatini kabul buyurdu. İnen ilahi rahmet onları içine aldı. Sonra yeryüzüne dağıldı tövbe edip dilini ve elini günahtan koruyan, ve sakınan herkesin üzerine düştü. Şeytanla askerleri ise, Arafat dağlarının üzerinde, Allah onlara bakalım ne yapacak diye gözlüyorlardı. Yüce Allah'ın, benim duamı kabul buyurduğunu, ve ümmetimi affettiğini öğrenince, şeytan başına toprak saçtı ve, biz zaten uzun zamandan beri onlar hakkında korkup duruyorduk. Nihayet rahmet ve mağfiret gelip onları bürüdü. Eyvah! Mahvolduk diyerek çığlıklar kopardılar, daldılar. Onun yaptığı feryada güldüm. Şeytanın Bedir günü dışında hiçbir gün, Arefe gününde olduğu kadar... Allah'ın rahmetini indirip büyük günahlardan geçtiğini görünce zelil, hayırdan uzak, hor ve hakir, öfkeli bir duruma düştüğünü görünmemiştir. Şeytan Bedir günü ne görmüştü diye soruldu. Allah Resulü aleyhisselam, şeytan Bedir günü Cebrail'in çarpışmak için melekleri sıraladığını görmüştü buyurdu. Urve bin Müferrisüttâ'i, halkın, resûl Aleyhisselam'la birlikte yaptığı, Arafat vakfesine yetişememiş, Arafat'a ancak, Peygamberimiz ve halk, Müzdelife'de bulunduğu sırada geceleyip, varabilmiş, orada vakfesini yaptıktan sonra, Müzdelife'ye dönmüştü. Urve bin Mufessir der ki, Resûl-u Aleyhisselam'ı, Müzdelife'de vakfe yaptığı sırada gördüm, kendisi, kim şu namazımızı burada bizimle birlikte kılar ve bundan önce de Arafat'ta geceleyin veya gündüzün vakfı yapmış bulunursa, o haccını tamamlamıştır. Müzdelife'den dönüş yapıncaya kadar hac emiri ile halka yetişebilen kişi hacca yetişmiştir. Hac amiri ile halka burada yetişemeyen kişi ise hacca yetişmiş olmaz birdir. Namaza çıktığı sırada Resulullah Aleyhisselam'ın yanına vardım ve ya Resulallah ben Tayyi'nin iki dağından geliyorum. Hayvanımı da kendimi de yormuş bulunuyorum. Vallahi üzerinde vakfeye durmadığım bir tepe bırakmadım. Benim için hac olmuş mudur dedim. Resulullah Aleyhisselam Müzdelife'de sabahlayan şu namazda bizimle birlikte bulunan Sabah namazını burada bizimle birlikte kılan şu namazda bize yetişen şu vakfe yerinde bizimle vakfe yapan ve bizimle birlikte dönüş yapan bundan önce de Arafat'a gidip geceleyin ve gündüzün veya gündüzün vakfe yapmış orada dönmüş oradan dönmüş bulunan kişi haccını tamamlamış ihramdan çıkma devresini girmiş buyurdu. Müşrikler güneş doğmadıkça müzdelif eden Mina'ya dönmezler ve ''Ey sedir Sedir'da haydi güneşin ışığı ile parılda'' derlerdi. Resulullah Aleyhisselam, Kureyşiler İbrahim Aleyhisselam'ın uygulamasına aykırı davrandılar. Cahiliye halkı, güneş doğduktan sonra adamların yüzlerinde sarıkları gibi olduğu zaman Meş'ari-i Haram'dan müzdelif eden ayrılır, dönerlerdi. Biz ise... Güneş doğmadan Müzdelife'den dağılacak, döneceğiz. Kurbanımız da puta tapankilerinkine aykırıdır. Buyurdular. 15. gün. Hicri 10 Zilhicce 10. Miladi 7 Mart 632 Cumartesi. Yer Mina. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Fadıl bin Abbası terkisini alarak güneş doğmadan müzdelif eden Mina'ya hareket etti ve orta bir gidişle yola devam etti halk sağdan soldan akın akın gidiyor Allah Resulü de onlara yavaş olunuz ey insanlar yavaş olunuz buyuruyor ve kendisi lebbeyk Allahümme lebbeyk lebbeyke la şerike leke lebbeyk innel hamde abone Van nimete lekaval mulk la şerike leke dierek talep etmekten geri durmuyordu. Fadıl bin Abbas güzel saçlı, akbenizli ve yakışıklı bir delikanlıydı. Allah Resulü Aleyhisselam giderken Resulullah'ın yanında Fadıl bin Abbas bazı vesveselere kapıldı verdi. Bunun üzerine Resulullah Aleyhisselam elini Fadıl'ın yüzüne tuttu. Fadıl ise yüzünü öbür tarafa çevirerek bakmaya kalktı. Oradaki kadınlar ona, o da kadınlara bakmak gibi vesveseye düşüverince, Allah Resulü de elini öbür tarafa çevirip, Fadıl'ın yüzünü tekrardan kapadı. Fadıl ise yüzünü öbür tarafa çevirerek baktı durdu. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a, ''Kardeşimin oğlu, bugün kişinin kulağına, gözüne, diline sahip olup bağışlanacağı bir gündür.'' dedi. Aleyhisselam'ın, fadlın boynunu tutup yüzünü başka tarafa çevirdiğini görünce Hazreti Abbas, Ya Resulallah, amcanın oğlunun yüzünü ne için çevirdin diye sorunca, bir delikanlı ve bir genç kız gördüm de aralarında şeytanın girmesinden emin olamadım, buyurdu. Bir kadın, Ya Resulallah, Allah'ın kulları üzerinde hacı hususundaki farizası babama çok yaşlı ihtiyarlığında erişti o deve üzerinde sabit duramaz haldedir. Binaenaleyh kendisine vekaleten ben hac edebilir miyim diye sordu. Evet, vekaleten hac edebilirsin diye cevap verdi Allah Resulü de. Resulullah Aleyhisselam Muhassir Vadisi'ne erişip vadiye girince, Cemre'de atılacak taşları toplayınız buyurdu. Cemreleri, fiske taşı gibi küçücük taşları parmak arasına alarak taşlamalarını emretti. ''Bilmiyorum. Belki de bu yılımdan sonra sizinle bir daha buluşamam. Sizi bir daha göremem.'' buyurdu. Fiske taşının nasıl atılacağını da eliyle işaret ederek gösterdi. Allah Resulü Muhassır Vadisi'nde hayvanını hızla sürüp büyük bir cemreye, Akabe Cemresi'ne çıkan orta yolu tuttu. Orada bulunan ağacın yanındaki cemreye vardı. Cemre bizim... Şeytan taşlamada şeytan diye ifade ettiğimiz üç taştan bir, her birine verilen isim. Cemre'nin ateş közü, koru, küçük çakıl taşlan ve daha başka manaları varsa da, burada hac amellerinden Cemre ve Cemre'lerin atıldığı yer manasında olup, ilk Cemre biz küçük şeytan diyoruz, orta Cemre, orta şeytan ve akabe cemresi büyük şeytan diye anılan üç cemredeki taşlamayı yani küçük çakıl taşlarını belli zamanında belli yerlere ve belli sayıda atmayı ifade ediyor. Cemrelerin üçü de minadadır. Akabe cemresi büyük cemre, büyük şeytan, kurban kesimi günü taşlanır. Burası minanın sonunda. İlk küçük şeytan ve orta cemreler de yani orta şeytansa, Hayf mescidinin hafif yukarısında, yani büyük şeytana gelmeden hemen önce bulunuyor. Cemre taşları, Allah'ı zikir, tespit etmek, belirlemek, yedi tekbirin sayısını unutmamak için teşvik alınmış. Namazın sonunda okunan tesbihlerin sayısını unutmamak için parmakların boğumlarına başvurulması da böyle. İbrahim Aleyhisselam İsmail Aleyhisselam'la birlikte Kabe'nin duvarlarını yükseltip Ve izi rafa'a İbrahimul kavâid minel beyti ve İsmail Rabbena taqabbal minna innaka entes semiul alim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 Bakara suresi 127 128'de anlatıldığı gibi bir zamanlar İbrahim İsmail'le beraber Beytullah'ın duvarlarını yükseltiyor şöyle diyorlardı Ey Rabbimiz bizden bunu kabul buyur şüphesiz sen işitensin bilensin Ey Rabbimiz biz sana boyun bizi sana boyun eğenlerden kıl Neslimizden de sana itaat eden bir ümmet çıkar ''Bize ibadet usullerini göster. Tövbemizi kabul et. Zira tövbeleri çokça kabul eden, çok merhametli olan ancak sensin.'' diye dua ettikleri zaman, Cebrail aleyhisselam geldi ve İbrahim aleyhisselama ''Kabe'yi tavaf et.'' dedi. ''İbrahim aleyhisselam ile İsmail aleyhisselam Kabe'yi yedi kere tavaf ve Hacer-i Esved'i istilam ettiler.'' makam İbrahim arkasında iki rekat namaz kıldılar. Cebrail aleyhisselam, Safa ve Merve'den başlayarak bütün hac ibadetlerini, yerlerini onlara gösterdi. Safa ile Merve için, işte bu Allah'ın şearinden, ibadet için belirlenen yerlerindendir dedi. O sırada şeytan, Safa yakınında koşmaya, İbrahim aleyhisselamla yarışmaya başladı. Cebrail aleyhisselam İbrahim aleyhisselamı alıp Mina'ya götürdü ve burası Mina'dır. Halkın hayvanlarını ıhtırdıkları yerdir dedi. Akabe Cemresi'ne uğradıkları zaman şeytan Akabe Cemresi'nin yanında İbrahim aleyhisselama göründü. İbrahim aleyhisselama Cebrail aleyhisselam tekbir getir ve ona taş at dedi. İbrahim aleyhisselam küçük çakıllardan ona yedi taş attı şeytan kayboldu. Bundan sonra şeytan ortağı ikinci cemrenin yanında tekrar göründü. Cebrail aleyhisselam, İbrahim aleyhisselama tekbir getir. Allahu akbar de, taş at ona dedi. İbrahim aleyhisselam şeytana küçük çakıllardan yeri taş attı, şeytan kayboldu. Şeytan üçüncü, son ve aşağı cemrenin yanında tekrar göründü. Cebrail aleyhisselam, İbrahim aleyhisselama Tekbir getir taş at ona dedi. İbrahim aleyhisselam da ona fiske taşları gibi yedi taş attı. Şeytan yine kayboldu. Cebrail aleyhisselam İbrahim aleyhisselamı müzdelifeye götürdü ve burası meş'ari haramdır dedi. Daha sonra da Arafat'a kadar götürdü. Böylece ona hac amellerini ve yerlerini öğretip üç kere ona şey, sana öğrettiğim şeyleri, Hac ibadetlerini ve yerlerini iyice öğrendim mi diye sordu. Bunun üzerine İbrahim aleyhisselam araftu bildim dedi. Arafat'a bu yüzden arafat dediğimizde rivayetlerde geçer. Arafat, İbrahim Cebrail'in öğrettiklerini bildi manasında. Hal arafta İbrahim bildim mi? Araftu bildim. Bunun üzerine İbrahim aleyhisselama insanlara haccı ilan etmesi emrolundu. وَاَزْزِنْ فِى النَّاسِ بِالْحَجِّ اَتُوكَ رِجَالًا وَعَلٰى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجِّنْ عَم۪يقٍ İnsanlar içinde arasında hacci ilan et ki, gerek yayı olarak gerek uzak yollardan gelen yorgun develer üzerinde sana gelsinler. Ha, Hac Suresi 27. Ayet İbrahim Aleyhisselam Ne diyerek ilan edeyim diye sordu Cebrail Aleyhisselam ise üç kere Ey insanlar Rabbinizin davetine icabet ediniz de dedi İbrahim Aleyhisselam Ya Rab Sesim buradan insanlara Ulaşmaz ki dedi Yüce Allah Sen seslenip ilan et ''Sesini ulaştırmak bana düşer.'' buyurdu. Bunun üzerine İbrahim Aleyhisselam, ''Makam İbrahim'' diye anılan taşın üzerine çıktı. Makam İbrahim o kadar yükseldi, uzadı ki, dağlardan daha yüksek ve uzun oldu. O zaman bütün yeryüzü, dağları, ovaları, karaları, denizleri, insanlara, cinlere İbrahim Aleyhisselam'ın sesini duyacak, duyuracak şekilde, Derlenip toplandı İbrahim aleyhisselam şehadet parmaklarının uçlarını kulaklarının içine tıkadı yüzünü güneye kuzeye doğuya batıya çevirerek ve güneyden başlayarak ey insanlar beyti atı ki hacetmeniz size farz kılındı rabbinizin davetine icabet ediniz diyerek seslenince. Yedi kat yerlerin altındakiler, doğu ile batı arasındakiler ve bütün yeryüzündekiler lebeik Allahumma lebeik lebeik la şerik laka lebeik inna hamde ve nimet laka ve mülk la diyerek icabet ettiklerini tekrar tekrar bildirdiler. O zaman İbrahim aleyhisselamın davetini bir kere icabet etmiş olanlara bir kere İki kere icabet etmiş olanlara, iki kere, üç kere icabet etmiş olanlara, üç kere az veya daha fazla olarak hac etmek nasip olur denilmiştir. Allah Resulü Aleyhisselam, Müslümanlara hac amellerini anlatmaya devam etti. Fiske taşlarının baş ve şehadet parmakları arasında alarak, onları alındırarak e, atılacağını gösterdi. Ey insanlar! Hac amellerinizi nasıl yapacağınızı benden öğreniniz ve onları ezberleyiniz. Bilmiyorum, belki de bu yılından sonra bir daha hacc demem. Dinde aşırılıktan, taşkınlıktan sakınınız. Çünkü sizden öncekileri helak eden ancak dindeki taşkınlıkları aşırılıklarıydı buyurdular. Allah Resulü Aleyhisselam'ın Akabe cemresini taşlaması, kurban kesme günü, güneşin doğuşundan sonraydı. Resulullah Aleyhisselam, Mina Vadisi'nin ortasına, aşağıdan yukarıya doğru durdu. Beytullah'ı soluna, Mina'yı da sağına aldı. Büyük cemreye, Akabe cemresine yöneldi. Akabe cemresini atıncaya kadar telbiyi kesmedi. Akabe cemresine birer birer yedi tane fiske taşı attı ve her taşı atarken de Allahu Ekber dedi. Resulullah Aleyhisselam küçük fiske taşlarını baş ve şehadet parmakları arasına alıp birer birer atarken halk da cemre taşlarına atmaya ve birbirleri üzerine yığılmaya başlamışlardı. O sırada Resulullah Aleyhisselam'ın terkisinde ki Fadul bin Abbas halkın attıkları taşlar Allah Resulüne değmesin onu yarılamasın diye. Siper oluyor, onu koruyordu. Allah Resulü Vesselam ey insanlar, birbirinizi öldürmeyiniz. Sizler cemre taşları atacağınız zaman fiske taşları gibi küçüklerini parmaklarınızın arasında atınız. Buyurdu. Kudame bin Abdullah, Rasulullah Aleyhisselam'ı devesinin üzerinde cemreleri atarken gördüm. Ne vurmak vardı, ne itmek, kalkmak vardı, ne de çekil çekil demek vardı. Öyle anlatıyor. ve sellem akabe cemresine yedi taşı attıktan sonra orada durmayıp konak yerine döndü. Kıblenin sağ tarafına işaret ederek, muhacirler oraya insin. Kıblenin sol tarafına işaret ederek, ensar buraya insin. Sair halk da onların çevrelerine insinler buyurdu. Böylece muhacirler mescidin önüne, ensarlı mescidin arkasına indiler. Dokuz zilhitçe Arefe günü cuma gününe rastladığına göre, on zilhitçe kurban bayramı günü de cumartesi gününe rastlamış bulunuyordu. Resulullah sellem kurban günü devesi adbanın üzerinde olduğu halde cemrelerin arasına varıp durdu bilal Habeşi ile Üsame bin Zeyd, Resulullah aleyhisselamın yanında bulunuyor, Bilal-i Habeşi devenin yıllarını tutuyor, Üsame de ihramını Resulullah'ın başının üzerine kaldırarak Resulullah'ı güneşten, güneşin hararetinden koruyordu. Amr bin Harice de Resulü Aleyhisselam'ın devesinin boyun kökünün önünde dikilmiş duruyor. Devenin gevişinden süzülen köpükler Amr bin Harice'nin iki omuz arasına dökülüyordu. Allah Resulü Aleyhisselam Allah'a hamdü senada bulunduktan sonra halka Arafat hutbesine benzer uzun bir hutbe irad etti. Yüce Allah halkın kulaklarına, Mina'daki konak yerlerinden bile Resulullah Aleyhisselam'ın hutbesini işitebilecek bir kabiliyet ve hassasiyet vermişti. Resulullah Aleyhisselam hutbesinde şöyle buyurdular. ''Ey insanlar! Sözlerimi iyi dinleyiniz ve onları aklınızda tutunuz. Bilmiyorum, belki ben bu yılımdan sonra şurada sizinle bir daha buluşamayacağım.'' Ey insanlar! Biliyor musunuz bugüne hangi gündür diye sordu. Allah ve Resulü daha iyi bilirler dediler. Sustular. Rasul Aleyhisselam da sustu. Rasul Aleyhisselamın o güne kendi isminden başka bir isim vereceğini sandılar. Rasul Aleyhisselam kurban günü değil midir diye sordu. Evet kurban günüdür dediler. Resul Aleyhisselam doğru söylediniz. En büyük hac günüdür buyurdu. Resul Aleyhisselam biliyor musunuz bu ay hangi aydır diye sordu. Allah ve Resulü daha iyi bilir dediler. Sustular. Resul Aleyhisselam da sustu. Resulullah'ın o aya kendi isminden başka bir isim vereceğini sandılar. Allah Resul Aleyhisselam zilhicce değil midir diye sordu. Zilhiccedir dediler. Allah Resulü doğru söylediniz buyurdu. Biliyor musunuz burası hangi beldedir diye sordu. Allah Resulü daha iyi bilir dediler sustular. Resulullah Aleyhisselam da sustu. Resulullah Aleyhisselamın bu belde kendi isminden başka bir isim vereceğini sandılar. Allah Resulü beldeyi haram değil midir diye sordu. Evet dediler. Resulullah Aleyhisselam doğru söylediniz buyurdu ve Haramlıkça en büyük olan gün hangi gündür diye sordu. Bugünümüzdür dediler. Haramlıkça en büyük olan ay hangi aydır diye sordu. Bu ayımızdır dediler. Resulullah Aleyhisselam haramlıkça, kutsallıkça en büyük olan belde hangi belledir diye sordu. Bu beldemizdir dediler. Bunun üzerine Resulullah Aleyhisselam "Fenne dima'akum ve amwalakum ve a'radakum baynakum haramun ke hurmati yawmikum haza fi shahrikum haza fi baladikum haza Rabbinize kavuşacağınız güne kadar kanlarınız, mallarınız, ırz ve namuslarınız da bu şehrin, bu ayın, bugünün günün" Haramlığı ve dokunulmazlığı gibi birbirinize haramdır, dokunulmazdır buyurdu. Allah size bunları haram kılmıştır buyurdu. Tebliğ ettin mi dediler. İşiten halk evet tebliğ ettin dediler. Allah Resulü de Allahümmeşhed Allahım şahit ol dediler. Müslümanlara da Muhakkak ki sizler Rabbinize kavuşacaksınız. O da sizleri amellerinizden sorguya çekecektir buyurdu ve tebliğ mi diye sordu. Evet dediler Allah Resulü şahit ol Allah'ım dedi ve sahabelere dikkat ediniz. Kimin yanında bir emanet varsa onu emanet edene hemen teslim etsin. Biliniz ki cahiliye çağındaki bütün faizler ribalar kaldırılmıştır. Cahiliye çağındaki bütün kan davaları kaldırılmıştır. Kaldırdığım ilk kan davanız da, İyas bin Rebiya bin Haris'in kan davasıdır buyurdu ve, Tebliğ ettim mi diye sordu. Evet dediler. Allahümmeşhed, şahit ol dedi ve, ليübelliğişşâhidul gâib. Burada bulunanlar, Bulunmayanlara da tebliğsin. Biliniz ki, Müşlümanın, Müşlümana her şeyi haram kılmıştır. Müşlümanın malı, kendisinin gönül rızası olmuş olması müstesna başkasına helal değildir. Dikkat ediniz! Benden sonra sakın sapıklık, sapkınlık, kafirlik hallerine dönmeyiniz ve birbirinizin boyunlarını vurmayınız. لِيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبِ فَاِنَّ الشَّاهِدَ عِسَٓا اَيُبَلِّغَ مَنْ هُوَ اَوْعَالَهُ minhu. ''Bunları burada bulunanlarınız, bulunmayanlarınıza tebliğ etsin. Olabilir ki, burada bulunan kimse, bunları daha iyi anlar bir kimseye tebliğ etmiş bulunur.'' ''Hel bellagatu, hel bellagatu, tebliğ ettim mi, tebliğ ettim mi?'' dedi. ''Ey insanlar, o nesi denilen ay geriletme işi ancak küfürde bir artma sebebidir ki, onunla kâfirler şaşırdılar.'' Onlar onu bir yıl helal, bir yıl haram sayarlar ki, Allah'ın haram kıldığına sayısınca uydursunlar da, Allah'ın haram ettiği helal kılsınlar diye. Haberiniz olsun ki, zaman Allah'ın göklerle yeri yarattığı gündeki benzeyen şekline, eski haline dönmüştür. Allah katında ayların sayısı 12'dir Bunlardan dördü haram aylardır. Üçü bir biri ardınca gelir. Zilkade, Zilhicce, Muharrem. Bir de iki Cumaat ile Şaban arasında bulunan Budan ayı, Mudarın ayı Receptir. <gülüyor> Hel belagtu? Teblettim mi diye sordu. Evet dediler. Allahım meşhed. Allahım şahit ol dedi. Sonra da ey insanlar şüphe yok ki kadınların sizin üzerinizde hakkı vardır. Sizin de onlar üzerinde hakkınız vardır. Sizin onlar üzerindeki hakkınız, döşeğinize hiç kimseye ayak bastırmamaları, istemediğiniz kimseyi izniniz olmadıkça evlerinize sokmamalarıdır. Eğer onlar aksin yaparlarsa, Allah sizin onları yatakta yalnız bırakmanıza izin vermiştir. Eğer uysallık ederler size bu konuda, Sadıklarsa onların üzerindeki hakkı, memleket, adet ve geleneğine göre kendilerinin bütün yiyecek ve giyeceğini sağlamaktır. Çünkü onlar yanınızda zayıf bir durumdadırlar. Kendileri için bir şeye sahip değiller. Siz onları ancak Allah emaneti olarak aldınız. Ve kendileriyle evlenmeyi de Allah'ın kelimesi, emir ve müsaadesiyle helal edindiniz.'' ''Kadınlar hakkında Allah'tan korkunuz. Onlar hakkında hayır tavsiye ediniz.'' buyurdu. Sonra ''Tebliğ ettin mi?'' diye yine sordu. ''Evet.'' deyince sahabe Allah'ım şahit, Allah'ım şahit ol.'' diyerek tebliğatına Allah'a şahit tuttu. Ve hutbesine şöyle devam etti. ''Şüphe yok ki Yüce Allah her insanın mirasından hissesini ayırmış, her hak sahibine hakkını vermiştir.'' Varis için vasiyete gerek yoktur. Biliniz ki, çocuk kimin döşeğinde doğmuşsa ona aittir. Zani için mahrumluk vardır. Devesinin omuzundan bir tüy kopararak, buna eşit veya bu ağırlıkta bir şey bile olsa da, helal değildir, dediler. Ey insanlar! Muhakkak ki şeytan şu toprağınızda, kendisine tapılmaktan umudunu kesmiş bulunuyor. Fakat siz, bunun dışındaki ufak tefek işlerinizde ona uyacak olursanız, bu onu sevindirmeye yetecektir. Müslüman, Müslüman'ın kardeşidir ve böylece bütün Müslümanlar kardeştirler. Müslüman kişiye kardeşinin kanı da malı da helal olmaz, meğer ki kendisi gönlünden koparak vermiş olsun. Size azası kesik kara bir köle tayin edilse bile o sizi Allah'ın kitabıyla yönetirse onu dinleyiniz ve kendisine itaat ediniz. Suçlu kendi suçundan başkasıyla suçlanamaz. Baba oğlunun suçu üzerine oğlu da babasının suçu üzerine suçlanamaz. Dikkat ediniz. Şu siz şu dört şeyi asla ve katiyen yapmayacaksınız. 1- Allah'a hiçbir şeyi eş ve ortak tutmayacaksınız. 2- Allah'ın haram ve dokunulmaz kıldığı canı haksız yere öldürmeyeceksiniz. 3- Zina etmeyeceksiniz. 4- Hırsızlık yapmayacaksınız. ''Ben size sizi doğru yoldan saptırmayacak şeyi Allah'ın kitabını bırakmış bulunuyorum.'' buyurdu. ''Tebliğ ettin mi?'' dedi. ''Evet.'' dediler. ''Allah'ım şahit ol.'' dedikten sonra konak yerine döndü. Resulullah aleyhisselam kurban kesme yerine gidip burası kurban kesme yeridir. Mina'nın her tarafı kurban kesme yeridir. Bütün teşrik günlerinde de kurban kesilir.'' ''Kurbanınızı konakladığınız yerlerde kesiniz. Mekke'nin bütün caddeleri, yolları da kurban kesme yeridir.'' buyurdu. Resul Aleyhisselam, ömür yıllarının sayısı kadar kendi eliyle 63 deve boğazladıktan kurban ettikten sonra bıçağı Hazreti Ali'ye verdi. Geri kalanını da Hazreti Ali kurban etti. Resul Aleyhisselam, her devenin etinden birer parça alınmasını emrettiler.'' Bunlar bir çömle, çömle konularak pişirildi. Resul Aleyhisselam da, Hazreti Ali de ondan yediler. Resul Aleyhisselam, develerin etlerini, derilerini ve çullarını fakirlere dağıtmasını Hazreti Ali'ye emretti. Kurbanların kelle ve ayaklarını kasap ücreti olarak verme buyurdu ve verilmedi. Birisi rızk geldi ve Resulü Aleyhisselam'a soru sordu. Ben taş atmadan önce kurban kestim ya Resulallah dedi. Allah Resulü ve la harac zararı yok, günah değil buyurdular. Bunun üzerine adam kurban kesmeden önce de tıraş oldum dedi. Ve la harac zararı yok, günah değil buyurdu tekrardan Allah Resulü. Resulullah aleyhisselam kurbanını kesince berber çağırdı. Çağrılan berber Mamar bin Abdullah'tı. Ma'mer bin Abdullah der ki, Resulullah aleyhisselam Mina'da kurbanını kestiği zaman kendisini tıraş etme emretti. Ustura bıçağımı alıp başucunda dikildim. Yüzüme baktı ve bana ey Mamar. Resulullah kulağının yumuşağından itibaren başını elinde usturan olduğu halde sana teslim etti buyurdu. Vallahi ya Resulallah, hiç şüphesiz bu vazife bana Allah tarafından ihsan buyrulan bir nimettir dedim. Resulullah Aleyhisselam, evet öyledir buyurdu. Sonra Resulullah Aleyhisselam'ın başını tıraş ettim. Müslümanlar Allah Resulü'nün kesilen saçından almak için hazırlanmış birbirleriyle yarışıyorlardı sanki. Resulullah Aleyhisselam eliyle mamere, Sağ tarafına işaret ederek berbere şurayı al buyurdu. Berber Resulullah'ın başının sağ tarafından kesti. Sonra Allah Resulü aleyhisselatü vesselam halk arasında gönüllerini kırmadan onlara birer hatıra da bıraktırdı. Allah Resulü başını tıraş ettirdiği zaman Halid bin Velid ya Resulallah, bana da ver dedi. İlginç ki İman öncesinde Allah Resulü'nün en büyük düşman belleyen haledin bir sevgi ve hatıra numunesi olarak böyle bir şey talep etmesi, iman ve hidayetin insana nasıl dönüştürdüğünün birer numunesi olarak karşımızda duruyor. Hz. Bükür radıyallahu anh, Uhud'da, Hendek'te, Hudeybiye'de ve karşılaştıkları savaş yerlerinde onun yaptıklarına, bir de şimdiki haline bakarak şaşıyordu. Allah Resulü tıraş olduktan sonra güzel koku süründü, gömleğini giyip halk ile oturdu. Kendisine hac amelleri hakkında sorular sorulmaya başlandı. O gün yapılan hac amellerinin sıralamada öne alınması ve sıralamada geciktirilmesiyle ilgili hiçbir soru sorulmadı ki, Resulü Aleyhisselam, ''Yapınız sakınca yok.'' buyurmuş olmasın. Allah Resulü Aleyhisselam, Kadınlara tıraş değil ancak saçlarından kırpmak vardır buyurdu. Kadınların başlarını tıraş ettirmelerini yasakladı. Resulullah aleyhisselam kurban bayramının birinci günü güneşin zevalinden öğle vaktinden önce bineğine binerek ifaza, haccın farz olan tavafını yapmak üzere Beytullah'a Kabe'ye gitti. Müslümanlara da ifaza tavafına gitmelerini emretti. Allah Resulü aleyhisselam ifaza tavafını yaptıktan sonra öğle namazını kıldı. Zemzem kuyusundan zemzem çekip hacılara içirme hizmetinde bulunan Abdülmuttalip oğullarının yanına vardı ve Ey Abdülmuttalip oğulları! Kovalarla su çekiniz! Eğer hikaye hacılara su hizmeti hizmetiniz hususunda halkın üşüşüp size galebe çalmayacağından emin olsaydım, ben de sizinle birlikte kovalarla zemzem suyu çekerdim. ''Bana da bir kova su uzatınız.'' buyurdu. Abdülmuttalip oğulları Resulullah'a hemen bir kova zemzem sundular. Allah Resulü ondan içti, başına da döktü. Ağzına zemzem alıp kovanın içine biraz da dua ile püskürttü. Kovadaki zemzemi kuyuya boşaltmalarını emretti, boşalttırdı. Sonra kendisi devenin üzerinde, Üsame bin Zeyd terekesinde olduğu halde, muhacir ve ensar sahabileri de yanında bulunduğu halde, üzüm şerbeti içmeye gitti. Hz. Abbas ile Abdullah bin Abbas, bir kap içinde üzüm şerbeti sundular. Allah Resulü ondan içti, artanını da Üsame'ye verip içirdi. Üzüm şerbeti hakkında, pek güzel yapmışsınız, hep böyle yapınız buyurdu. O gün akşama doğru Mina'ya döndü. 15 ve 18. günler, Hizci 10-13 Zilhicce, Miladi 7-10 Mart Cumartesi, Salı arası. Teşrik günleri gecelerini Mina'da geçirdi Allah Resulü. Mina gecelerinde gelip Beytullah'ı ziyaret etmekten de geri durmadı. Resulullah Aleyhisselam Mina'da geçirilmesi gereken gecelerin Mina dışında geçirilmesini yasakladı. Ancak hayvan güdücülerin Mina dışında gecelemelerine, cemrelerini de bir gün atıp bir gün bırakarak hayvanların başında kalmalarına izin verdi. Buna göre hayvan güdücüleri kurban, günü, kurban kesme günü taşlarını atacaklar, bu günden sonraki iki günün taşlamasını da bir araya getirerek o iki günün birinde yani iki günün birincisinde birini Mina'dan ayrılma gününde de ikincisini yapabileceklerdi. Hz. Abbas hacıların zemzem su ihtiyaçlarını karşılama hizmeti dolayısıyla Mina gecelerinde Mekke'de kalmak üzere Resulullah'tan izin istemişti. Allah Resulü de ona izin verdi. Hz. Abbas'tan başkasına ise izin vermedi. Resulullah aleyhisselam kurban gününü takip eden birinci ve ikinci teşrik günlerinde güneş batıya doğru eğildiği zaman yürüyerek Mina mescidinden sonraki ilk cemrenin yanına vardı. Resulullah aleyhisselam Mina'ya giderken Bilal Habeşi elinde bir çubuğun başında bir elbise ile yanında yürüyen onu güneşten korumak için gölge yapıyordu. Üsame bin Zeyd Resulullah aleyhisselam veda hacındayken hızlı yürür. Bir boşluk bulduğunda ilerlerdi demişti. Oraya birer birer 7 tane fiske taşı attı ve her birini atarken Allahu ekber diyerek tekbir getirdi. Sonra biraz ileride gidip kıbleye yöneldi ve ellerini kaldırarak dua etti. Ayakta duruşunu uzattı. Sonra ikinci cemrenin yanına vardı. Oraya da birer birer 7 fiske taşı attı ve her birini atarken tekbir getirirken sonra Getirdikten sonra vadiyi takip eden sol tarafına inip durdu. Kıbleye döndü, ellerini kaldırıp dua etti. Bundan sonra Akabe yanındaki bulunan üçüncü cemreye vardı. Üçüncü cemreye vardığında birer birer yedi tane de fiske taşı attı ve her birini atarken tekbir getirdi. Orada durmadı, geri döndü. Resulullah Aleyhisselam'ın cemreleri atmakta olduğu sırada bir adam gelip, Ya Resulallah! Yüce Allah katında cihadın hangisi daha sevgili, daha makbuldur diye sordu. Allah Resulü sustu, cevap vermedi. Adam üçüncü cemrede Allah Resulünün önünü kesti ve ya Resulallah. Yüce Allah katında cihadın hangisi daha sevgili, daha makbuldur diye tekrar sordu. Allah Resulü zalim bir idareciye karşı hak sözünü söylemendir buyurdu. ''Benim Tücip kabilesi halkından bir cemaat Mina'da Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'la buluştular. Biz Ebza oğulları dediler. Allah Resulü Aleyhisselam onlara ''Sizinle birlikte bana gelmiş olan genç ne yapıyor?'' diye sordu. ''Ya Resulallah, verdiği rızka onun kadar kanaatli ve razı olanını görmemişizdir. İnsanlar dünyayı aralarında bölecek olsalar o genç ona göz ucuyla bile bakmaz.'' dediler. Allah Resulü buyurdu ki, Allah'a hamd eder, onun hep o hal üzere yaşayıp gitmesini, sonunda öyle ölüp gitmesini dilerim buyurdu. Resulullah Aleyhisselam, bu gencin dileği üzerine, ey Allah'ım, onu affet, rahmetinle esirge, onun kalbine de zenginlik ver diye dua etmişti. Tücip oğullarının bildirdiklerine göre o genç, aralarında en iyi bir halde dünyadan çekingen, Allah'ın kendisine verdiği ki en razı bir kul olarak yaşamakta devam etmiş. Allah Resulü'nün vefatı üzerine Yemen halkının İslamiyet'ten döndükleri sırada ise Tucip oğulları içinde kalkıp onlara Allah'ı ve İslamiyeti anlatmaktan geri durmamış. Onun sayesinde kaminden hiç kimse İslamiyet'ten dönmemişti. Allah Resulü Aleyhisselam Mina'da ilk hutbesini on Zilhicce Kurban Günü irat buyurmuştu. İkinci hutbesini de Kurban e, başlarının yenildiği Teşrik günlerinin ortasında ve arasında irat buyurdu. Allah Resulü Aleyhisselam, Zilidçe'nin 12. günü, Teşrik günlerinin ortasına rastlayan pazartesi günü kuşluk vaktinde, Kasva'nın semerlerini, semerlenmesini emretti. Bunun üzerine, Cemre'ler arasına gitti ve orada durdu. Müslümanlardan Allah'ın dilediği kadarı da orada toplandı. Kasva'nın yularını, Ebu Hure, Hurretür Rakaşi'nin amcası tutuyor, Halkı Resulullah'ın yanından uzaklaştırıyordu. Halkın kimisi oturmakta, kimisi ayakta durmaktaydı. Hazreti Ali, Resulullah Aleyhisselam'ın hutbesini halka ulaştırmak için önünde duruyordu. O sırada Haris bin Amr, Resulullah'ın yanına yaklaşıp, Ya Resulallah, babam anam sana feda olsun, benim için Allah'tan af dile diye rica etti. Resulullah Aleyhisselam, Allah sizi bağışlasın buyurdu. Resulullah Aleyhisselam, Allah'a hamdü senada bulunduktan sonra,